Ben merhabalar, hayırlı akşamlar. Yeni bir soruların peşinde ile karşınızdayız. Ben deniz Yusuf Genç, kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ile birlikte bu haftada yine yeni soruların peşinde olacağız. Cevaplara çok da bel bağlamadan belki bu hafta Türk zihniyetinin analizini konuşacağız. Geçen hafta kaldığımız yer biraz Türk düşüncesinin, modern Türk düşüncesinin kodlarına değineceğiz. Vaktimiz ne kadar yeterse, ne kadar ilerleyebilirsek konu etrafında inşallah bugünkü önümüzdeki bir buçuk saat boyunca Türk düşüncesinin analizini, Türk zihniyetinin kültürel kodlarını ele almaya çalışacağız. Ama öncesinde hocamla biraz konuştuk program başlamadan önce bugün hakikaten ilgilenenleri için daha büyük heyecan verici bir gelişme, bir tarihi gün belki de oldu. Web teleskobu, kızılötesi evet. teleskop bugün Türkiye saatiyle 15-20 sularında uzaya gönderildi. İki dedikleri bir bölge dünyanın arkasında evet. yaklaşık bir buçuk milyon metrekare uzaklıkta evet. bir teleskop, ısı teleskobu evrene dair şu andaki bilgilerimizin büyük kısmı Hubble'dan ve Hubble'nin Hubble, Hubble teleskobunun atılmasından sonra epey bir şeyimiz değişti. Malumunuz hocam bilgi. Biz, evrene ilişkin bilgimiz. bu Bugün gönderilen teleskop Hubble'ın yüz katı büyüklükte hassas bir veri toplama gücüne e, malik diyorlar. Evet. Dolayısıyla altı e, ay sonra yerine ulaşacakmış. Bir yıl sonra evrene dair bildiğimiz e, her şey aslında bilmediğimiz şeylermiş diyebiliriz herhalde. Ama o, yani insanlık tarihine baktığımız zaman bu felsefe bilim tarihi hep bu şekilde... E, İlerlemeye demeyelim ama gelişiyor. Yani i̇lerlemek biraz değer ifade ediyor. Hmm. Her gelişme bir ilerleme midir ya da olumlu bir ilerleme midir ayrı bir konu. Fakat felsefe bilim tarihine aşina olanlar bilirler ki... Gerçekten en azından M.Ö. 10.000'den itibaren başlayan süreçte... ...gerçeklikle olan, fiziksel gerçeklikle olan ilişkimiz gelişti belli oranlarda. Özellikle 1860'da... ...itibaren bu hızlıca arttı. Zaten dijital çağda inanılmaz evet. e, araçlar, gençlerle bunu artırıyoruz. Burada malzemenin gelmesi, o malzemenin modellenmesi oradan hareket ederek evrenin oluşumu hakkında kozmogonik yapısı hakkındaki teorilerin yeniden gözden geçirmesi pek çok şey değişebilir. Evet. Ama değişmeyen bir şey var. O da e, insanın e, bu muazzam yapıyı parçası olduğu, hani hatırla ilk programlarda ne dedik? Biz bu bütünün bir parçasıyız. Ama ilginç bir şekilde o bütünü idrak etmeye çalışıyoruz. Ee, Mümkün ve, mü diye sormuşum Ve ben. idrakimizde de onu kendi parçamıza dönüştürüyoruz. Bilgi anlamında bir parçaya dönüştürüyoruz. Bu e, diyalektik bir şekilde devam edecek. E, onun ucu açık yani. Tabii şeyi yıkıyor olması dolayısıyla hocam. Siz tabii daha iyi biliyorsunuz. Ben tabii. ilgili olarak takip etmeye çalışıyorum. E, tıpkı Göbeklitepe'nin keşfi gibi. E, şimdi bu teleskobun kızılötesi. İşte evrenin başlangıç zamanlarını ilişkin biraz daha neler olduğuna dair yeni veriler vermesi. Mevcut veri e, fotoğrafımızı bütünüyle yıkıp başka şeye dönüştürülebilir dönüştürebilir. Ya bir sürü yorum çıkacak. Tek bir yorum olmayacak orada da. Yani Göbekli Tepe hakkındaki kaç tane farklı yorum var bir sayayım. Hmm. E, bir süre sonra Göbekli Tepe ortadan kalkıyor zaten. Hani dedik ya e, o kadar çok cevap veriliyor ki soru ortadan kalkıyor. Tabii tabii Göbekli Tepe, Tepe'nin yorumlarını şöyle tartışmaya başlasak. Bir süre sonra nereden başladık, nereden e, nereye geldik olur. Bu tür veriler, e, biraz spekülasyonları da, senaryoları da barındıran şeyler. Çünkü herkes kendi felsefi tutum açısından bakıyor. Harika. Yani göbekli tepeye analitik psikoloji açısından bakan da var. Hmm. Freudian psikoloji açısından bakan efendim Karl nedir e, felsefi farklı felsefi ya da tarihsel görüşler açısından bakanlar var. E, Jung psikoloji açısından bakanlar var. Aynı şekilde buradaki veriler de büyük spikülasyonlara neden olacak. Hmm. En nihayetinde siz e, tüm o verileri belirli bir kavram e, ağı içerisinde yakalayacaksınız. E, sizin kavramlarınıza göre o veriler şekil kazanacak. Orada diyalektik bir ilişki olacak. Biraz biz şimdiye kadar ki geliştirdiğimiz teorileri gözden geçireceğiz. Biraz da o verileri tahrip edeceğiz. tarif edeceğiz daha doğrusu. Bu şekilde devam edecek. Düşünce tarihi, bilim tarihi bu demek zaten. Sürekli e, gelişim... Tabi ama şunu unutmayalım. Biz ne kadar anet edevat yaparsak, gerçekliğin hep bir tarafını yakalıyoruz. Yani gerçeklik e, bizim teorilerimizin toplamı değildir. Hep bir fazla veriyor dedik ya. Hmm. Tabi yani şu, ne kadar veri alırsak alalım yani o big data dediğimiz yapay zekalar geliştireceğiz. İlerideki midir o veriler çok daha... E, ...devasa hale gelecek. O da iyi mi kötü mü o da ayrı bir konu. O kadar e, veriyi nasıl işleyeceğiz belki yapay zeka bizim önümüze geçecek. Bir süre sonra bizi... Bunun e, sağladığı verilerle hareket edeceğiz. Hareket etmeyeceğiz. Bizi tasfiye edebilir. Yani bizim e, çok yavaş düşünen zihni yapımızı e, milyon kez aşan bir yapı bir süre sonra bize ihtiyaç duymayabilir yani. O, Bugün o, sinemanın konusu. Yarın bir gerçekliğin alanına dönüşebilir. Bununla alakalı filmler var zaten. Evet. Yani Bunlara dikkate almak zorundayız. Çünkü bizim zihnimiz ya zihnimizi çok hızlı geliştireceğiz bu işlemleri yapacak şekilde ya da yapay zekanın İmkanlarını belki bir süre kullanacağız ama yapay zeka geçebilir o açıdan. Yani kısaca veriler... ...değerlendirecek mekanizmaları ne kadar genişletirsek genişletelim... ...verilerden hareket yaptığımız yorumlar evrenin kendisine eşit değildir yani. Evet, her meselede olduğu gibi. E, çünkü biz her şeye rağmen belirli bir zaviyeden bakıyoruz ve o zaviyenin... ...içine düşen zaviye açı demek. O e, noktayı nazan içine düşen yapıyı... ...modelliyoruz. İşimiz de yarıyor, yaramıyor değil. Ama evren başka açılardan da işlenebilir. Yani bu kadim geleneklere baktığınız zaman ya da felsevi bilim tarihinin farklı perspektiflere baktığınız zaman yani şöyle gerçeklik her zaman yeni bir modele yeni bir teorik perspektife imkan veriyor. Mutlak bir şey yoktu Yok öyle bir şey. Bir kesinlik öyle bir şey. şey. Bunu anmış olduk yani hocam. Yani şöyle Tabii... iki sınır var bunun. Bir evrenin kendisi bir de insan idrakinin yapısı. Bu iki yapı arasındaki diyalektik ilişki e, henüz daha çözümlenmemiş. E, çözümlenmesi gerekir mi? Ayrı bir tartışma konusu ama çözümlendiğinde zaten ortaya bir özdeşlik çıkar. Hı, eyvallah. Ee, bir tartışma. taraftan bardak e, sürahi ilişkisi gibi de olabilir. E, yani ne kadar alabilir bardak? E, Toplam yani bir ilişki? Şöyle tabii insan, emin insan idrakinin yapısı üzerine konuştuk hatırlarsan, Biz sadece evreni değil evrenin başlangıcını evrenin başlangıcının başlangıcını, ötesini evrenin sonunu ...sonundan sonraki durumu bile... ...müzakere edip konuşuyoruz. Şey e, tabi. Dolayısıyla insan idraki bir açıdan... ...evrenin üstüne çıkıyor. Yani evreni bir var ola, varlık olarak kabul edersen... Bir, bir, ...belirli bir mekan ve zamanda var olan bir entiti olarak görürsen... ...biz o var olma öncesini düşündüğümüze göre idrak... ...mahsus evreni, fizik evreni aşan bir yapısı var. Hmm. Çünkü mutlak zaten... E, ...mukayyet olduğunda... E, ...kendisine... O mukayyet onun sadece bir temsilidir. Yani evren mutlak bir temsilidir. Farklı evrenler de olabilir. Dolayısıyla bizim idrakimiz o temsillere aşan bir yapısı var. Doğrudan mutlakla irtibat kuruyoruz. Bunun üzerine biraz konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Yani hep sen şimdi yine, aman fazla derine gitmeyelim diyorsun da... En azından ilk dakikalarda yapmayalım. İlk dakikalarda yapmayalım bu zulmü insanlara diyorsun. Ama burada hakikaten bunu dikkate almak lazım. İçinde yaşadığımız fiziksel gerçeklik bir temsildir. Biz bu temsilin temsilini e, idrak ediyoruz. Fakat insan idraki temsilin ötesine ve birisine e, dolanıyor. E, onu onu oradan taşıyor. Bu da üzerine düşünmesi gereken hayretengiz bir konu. Korkunç bir Evet. Yani evet tabii. Biz hocam konumuza gelelim. E, bu herkesi düşünmesin tabii canım. Yani o da aynı ya, bir konu. Yani. Eyvallah. <gülüyor> Web e, teleskobunu anmış olduk. Heyecan verici. Hakikaten bir gelişmeydi. E, şimdi geçen hafta hocam, e, iki tane temel meselemiz vardı masada. Birincisi paşanın konağında ne oldu? <gülüyor> sen bunu devamlı böyle formül ediyorsun. diyorsun? <gülüyor> en sonunda kapıya dayanacaklar. Ne oldu? Şunu anlatır. <gülüyor> magazin yani ilgi çekici bir yere dönüştü iş. Evet. Biz Türk modern Türk düşüncesi aslında bahsettik ondan tabii. Evet, başlangıç hikayesini paşanın derin vukufiyeti, bilgisi, görgüsüyle orada bir kıvılcım olduğunu söylemiştiniz. Son Hem paşa hem Fazıl ama. Fazıl Ahmet Paşa. Fazıl Ahmet Paşa. Hem Ak profesör yani akademisyen, alim hem paşa. Dönüp baktım ben tabii daha sonra hocam. Programdan sonra e, bir veri olarak söylemi, anmış olayım. E, bizim Türk tarihindeki en genç başbakan. E, 26 yaşında. Profesörlüğü de, profesörlüğü de evet. erken yaşta. Ama o dönemde 26, bugün 70'e denk geliyor. Onu söyleyeyim sana. Klasik dünyada tabi. Tabi Tabii. Zaten ortalama 45 ya adamların için. Zaten de. Tabii. Yani 41 yaşında vefat ediyor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Evet. O da enteresan hocam şey ömür ortalama insan ömrünü uzadıkça insanın akıl bali olması psikolojik anlamda söylüyorum hı hı. da uzuyor sanki. Tabii dünyada. muhatap olduğunuz şartlar epigenetik şartlarla alakalı. Yani bugün artık 25'e geliyor mesela birinin bir erkeğin akıl Tabii bali olması. Tabii ben e, klasik gerçekten. ders aldığım klasik gelenek üzere ders aldığım hocaların hayat hikayeni dinlediğim zaman adam 8 yaşında e, gurbete geliyormuş mesela o Anadolu'dan tek başına e, Fatih medreselerinde okumaya gelen, Cumhuriyet dönemi birleştirdik, işte, 8-9 yaşında. Sen 15 yaşındaki çocuğunu bakkala gönderemezsin. Evet. O dönemin şartları, değer yargıları, e, okuyan insana bakış, e, ilimle uğraşan insanlara gösterilen saygı ve destek. Pek evet. çok değerle alakalı bu. Yani öyle yalın, yaratılmış düşünmemek lazım hiçbir şeyi. Bunun dışına çıkıp peki mesela bugün yapılabilir mi hocam? Bu. Yapmaya gerek yok. O kendi döneminin şey gerek de yok ona. Ha. Dönemin şartlarını... Çocuklarınıza zulüm etmeyindir. Hayır, hayır, hayır. Yani şöyle, e, siz içinde yaşadığınız koşulları manipüle etmeyi öğreneceksiniz. Burada manipüle et, olumsuz anlamda söylemiyorum yani istihdam etmeyi, hatta daha güzel bir tabirle tevcih etmeyi, yönlendirmeyi becereceksiniz. O geçmişteki değişkenlerin sayısı belki 100'dü, bugünkü değişkenlerin sayısı 5000. Algoritma çok büyük o algoritmayı hesaplayabilecek zeka seviyesi de biraz fazla yani birikim gerektiriyor. Eyvallah. Bu da zamanın çocuğu olmak bazı. E, tabii canım Üstekil yani. Evet. Belki yani İbnül Vakt olmak derdi eskiler. Evet, tabii. Şimdi hocam geçen hafta i̇bn Fazlullah el-Ömeri'nin Mesal-i bir alıntı yaptınız. Evet. Bu Mesal-i Kulebsar, Türkçe'de yayınlandı. Yok. O başka bir coğrafya kitabıdır o. Ee, bu çünkü 30 bu... cilt. 30 cilt mi bu? Evet. Çokmuş. Bunu çok kimse çevirmez zannediyor. <gülüyor> Yok. E, yani çevril, çevrilebilir tabii Türkiye'de çok güzel çeviriler yapılıyor. Ama bu 30 cilde yakın bir eser. Her bir cildi e, belli bir tarihsel dönem sonra mesela bir cildi filozoflar bir, bir cild tabipler. Hmm. Tabii böyle e, siyasi tarih değil aynı zamanda kültürel tarihi, bilim tarihi. Ha, o zaman mesela coğrafya kitabı dediğimiz zaman şey, tam Yok. içeriğini göstermemiş oluyoruz. Yok, sırf şey. coğrafya kitabı değil o. Genel bir ansöbedi gibi ama tarih ağırlıklı kendi dönemine ilişkin alimlerin, devlet adamlarının mesela ilk Osmanlıdan bahseden Arapça kaynaktır mesela. mesela tabi tabi. 1300 kaç 48 mi ölümü için yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, çok erken bir tarihte Osmanlı beyliğinden bahseden ilk Arapça kaynaktır bildiğim kadarıyla. Tabi. O açıdan önemlidir çünkü e, mesela Orta Asya'dan özellikle Altınordal devletinden Oradaki entelektüel faaliyetlerden e, bahseder. E, Özbekan ve sonra Canıbekan gibi. Çünkü tüccarlardan alıyor bilgileri. O isimleri de verir. Hangi bilgiyi kimden aldığına dair. E, önemli bir kaynaktır. Özellikle memlük tarihi çalışan e, tarihçiler için çok önemli bir kaynaktır. Evet. Çok zeki bir adamdır. Eyvallah. Onu evet. öğrenmiş olduk hocam. Evet. O Oradan bir alıntı yapmıştınız siz. Türklere dair bir tanımdı evet, evet, evet. i̇bn Fazlullah'ın Bilgiye değer vermezler. Atalarının mirasını korumada çok zayıftırlar, zayıftırlar. Evet, demiştiniz. Evet, evet doğru. Bunu şimdi masaya koyalım hocam. Ne, ne diyor evet, bu? Şimdi ben aslında bununla alakalı 4-5 yazı yazdım. Ketebe'den çıkan Akıllı Türk, Makul Tarih kitabında bunlar var bu yazılar. Yani çok önceden bu meselelere temas eden metinler üretmiştim. Şimdi e, tabii benim amacım neydi? Şuydu, ben e, biliyorsun genelde... E, 1960'tan itibaren başlayan... O Oğuz e, geleneğinin cende iniyorlar. 1960'da, 1040. İşte Büyük Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yani o Selçuklu... Oğuz çizgisinin daha doğrusu, Oğuz Türkmen çizgisinin... E, zihniyet dünyasını analiz etmek, onun... E, Felsefi bilim tarihi içerisindeki yerini hem politik organizasyonlar açısından hem de e, belli bir süreden sonraki entelektüel faaliyetlere katkısını tespit etmek bakımından benim esas soru alanım buydu hala da o. E, çalışmalarımı o çerçevede yürütüyorum. Şimdi e, o, onu yürütürken yani nasıl biz e, gemi, memetik yapıları var bu adamların yani iş tutuşları nasıl işte e, şöyle bir tespitte bulundum operatif, kalkulatif ve regülatif bir zihniyetleri var ee, bu insanların. Yani operatif, işlemci. Parantez mi hocam? Hı? memetik dediniz. Ee, önce onu bir şey yapalım. Şimdi, e... Kastınız ne? Evrimci bir kavram. Yok yok tabii. Şimdi onu da doğru, güzel, e, haklısın. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii burada e, bir entelektüel çalışmada bir e, insanın kendi e, toplumunun zihniyetini analiz etmesinin bir mantığı olmalı. Bu bir tahkir ve tezif değil de daha çok bir tespit ve bu tespitten hareket ederek Varsa sorunlu bir taraf bunu tahsiye etmek, düzeltmek. Ee, kendimize karşı biraz e, bu anlamda insansız olmamız lazım. Ben kişisel kanaatim... ...Türk milletinin kendi tarihsel zihniyetini e, hakkıyla analiz ettiği kanaatinde değilim. Yani Türk aklın eleştirisi diyorum ben bunu üst başlık olarak. Burada Türk kelimesini şimdi açıklamama gerek yok, akıl kelimesini açıklamama gerekiyor. Yani hiç özel bir şeyden bahsetmiyorum. Bunlar zaten yazdık bunlarla alakalı yazıları. Mehmet'e gelince memetik Dawkins'in geliştirdiği bir kavramdır. Genetik kavramından hareket ederek Yunanca meme kavramını alıyorlar. Mehmetik yani toplumsal genler. Çok eleştirildi tabii bu. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Aslında bu bir mecazi kullanım. Çünkü ben kişisel olarak daha çok epigenetikçiyim bu açıdan. Yani imkanlarla şartların arasındaki ilişkinin her türlü oluşu mümkün kıldığını düşünüyorum. Uzun bir konu bu. Yani biz, yani şöyle, biz de... Şöyle epigenetik derken neyi Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bir tohum düşünelim. Genetik olarak çok güçlü olabilir. Çölde bunu ekersen bitmez. Şartlar yani Gene, epi dediğimiz çevre yani. Çevre hmm. ve e, o tohum ne epigenetik diyoruz basit haliyle. Ama e, zayıf bir tohumu çok iyi bir bitkiye eksen, yani genetik imkanları dar olsa bile çok iyi o imkanları açacak e, bir şartlarda, değil mi kendini daha çok gerçekleştirir mesela çok zeki bir insanı Afrika'da bir ya da Anadolu'da da olabilir bir köye bıraksan köyün delisi olur. Ama iyi bir eğitimden geçirirsen daha iyi olur. Onun gibi yani bugün de bunu görüyoruz buna epigenetik diyoruz. Çevre ile imkanlar arasındaki ilişki, şartlar ve şartlar eskilerin tabiriyle bu ikisinin sentezi, terkibi anlamında. Dolayısıyla memetik dediğim gibi çok tehlikeli bir kavram, ee, çok eleştirilen bir kavram yani üzerine inanılmaz çalışmalar var bu açıdan. Bu DAFKİS biliyorsunuz evrimci biyolog. E, genetik üzerine çalışmış. Hatta entesan yorumları olan. Ben kendisiyle e, biraz şey yaptım. E, yazıştım o açıdan. E, cevap vermedi bana en tabii. En Yani e, yok. E, aslında ateizmi dine çeviren bir adam. Kendisi peygamber yani. Çok hocam ben yani, zaten... duyduğum yorum bu. Tabii tabii. Yok, ben yazdım bunu kendisine. Yani sizin e, eleştirdiğiniz kurumu imite ediyorsunuz. Taklit ediyorsunuz. Ve bir tür peygamber rolü biçiyorsunuz kendinize. Yeni bir din kuruyorsunuz demiştim. Buna cevap vermedi tabi. Ee, doğrudan cevap vermedi. Açıklamalarında ben bunun etkisini gördüm açıkçası. Birkaç kez yazdım kendisine. Neyse çok önemli değil o. 20 yıl, 30 yıl önceki hikayeler bunlar. Şimdi şunu kastediyorum ben Mehmetik derken. Ee, bir insanın, bir toplumun, bir milletin tarihsel yürüyüş içerisindeki örüntüleri e, ortak ya da benzer, genel Tümel değil, özsel değil ama üç aşağı beş yukarı e, genel karakteristikleri neler? Ha bu e, aslında Dawkins'in de icadı filan değil. Bakın İbn Mukaffa 758'de yazdı, 750 miladi yazdığı eserinde insan şey milletlerin insanlar gibi huyları ve ahlakları olduğunu söyler. Bu daha da geriye getirebilir ama İslam geleneğinde bu şeyle başlar İbn Mukaffa ile ahlakul umm. Ve bizim tüm hemen hemen siyaset namelerde ve fraset namelerde ahlak yani milletlerin ahlakı ahlak biliyorsun hulk kelimesi huy demek yani huyları bunların dökümleri verirler işte Türklerin huyları Arapların huyları Kürtlerin huyları Rumların huyları diye işte kıskançtır efendim kavgacıdır gibi bu tür temel espriler verirler. Bunun tabi bir sürü değişkeni var coğrafya vesaire değil. Bir de dışarıdan yapılan gözlemler. Şimdi onun için hep söylüyorum. Bir millet, kendi tarihsel deneyimini çözümlemesi lazım. Her açıdan. Yani nasıl ki biz bir dil konuşup daha sonra gramerini yazıyoruz. Belli bir tarihsel deneyimimiz var, tecrübemiz var. Bu tecrübenin analizini yapmamız lazım. Olgu olaylara karşı refleksimiz ne? Ne zaman panikliyoruz? Ne zaman korkuyoruz? Yani o bilinçaltı kelimesini pek haz etmem ama... Yani bizi yönlendiren... E, ...saikler neler? E, çünkü travmatik durumlarda yaşıyorsunuz belli dönemde. E, top milletçe. Bir de, Serin kanlı olmayı gerektiriyor bu. Tabii. Bir de şey, e, tanıklıklar önemli. Yani başka minnetlerin... ...özellikle düşünürlerinin sizin hakkınızda yazdıkları. Bu çok önemli bir şey. Tabii ki objektif olmayabilir bunlar çoğunlukla ama... Yani bir de bizim gibi çok hareketli olan bir milletin, çok devlet kuran bir milletin... ...hemen hemen herkesle irtibatı olan bir milletin... ...hakkında yazılan, değil mi? Almanların bizim hakkımızda yazdıkları, İngilizlerin yazdıkları... ...Efendim Arapların yazdıkları... E, ...Orta Asya'daki Çinlilerin yazdıkları filan son derece önemli kendimizi tanımamız açısından. Bir Türk aklı eleştirisi yapacaksak eğer... E, ...sosyolojik, psikolojik açıdan... E, ...burada kendi tarihsel tecrübemizi, ki büyük bir tecrübe bu önümüzde duruyor... Yanında bir de bu tanıklıkları, üç dışarıdan bakan gözlerin analizlerini, tespitlerini de dikkate almak lazım. Ben hani böyle espriyle anlatırım. Arap dünyasına ilk gittiğimde, daha doğrusu bir Suriye'ye ilk gittiğimde diyelim hani pek çok yere gittim de... ...bir Şam Üniversitesi'ne bir hocayı ziyarete gittim. Oğlu benim Ürdün'de arkadaşımdı falan. Bana şu soruyu sordu. İhsan Bey ilk defa mı geliyorsunuz dedi Suriye'ye. Evet dedim. Arap bir, bir Türk dedi bir yere gittiğinde ilk neyi sorar dedi. Bilmiyorum ben yani öyle bir şey düşünmedim ki. Neyi sorar dedim. Men'in müdir, yönetici kimdir? Niye dedim. E, el koyacağı kişiyi tanıması lazım. Şimdi böyle bir imaj var mesela hala bugün. Özellikle Suriye'de. Ve bunu soran, de, soran kişi de, söylenen kişi de Türkmen kökenli esas itibariyle. Şimdi dolayısıyla o tanıklıklar çok önemli. Biz e, gerek Batı, işte Amerika'da gerek Avrupa'da gerek Arap dünyasındaki yaşandığım esnada e, dikkat ettiğim noktalardan biri budur. Nasıl görür görüyorlar bizi? E, son derece farklı tabii renkli. Mesela şöyle bir atasözü var. Bir Türk sultandır, iki Türk dosttur, üç Türk muhteşem bir kavgadır. Mesela bu Arap atasözü. Şimdi bu size bir şey veriyor yani. Gerçek güzel. gerçek ya da değil yani insanların size bakışı çok önemli bu açıdan ve bu dediğim gibi bu çok yeni bir şey değil. İbn-i Mukhafaa'dan başlıyor ve hemen hemen bütün ahlak metinlerinde İbn-i Nasrettin Tuğsin'in, Gazali'nin e, metinlerinde görüyorsunuz. Özellikle e, Endülüs'te mesela bakın, Endülüs yani binlerde yazılan ya bin ondur ölümü Kadı Said el-Endülüs'ü diye meşhur bir alim var. Onun mesela Tabakat-ül Ümüm'de Türkler hakkındaki Çin'ler hakkındaki diğer büyük milletler hakkındaki kanaatleri çok ilginçtir mesela. Bir ortalama alınır alınabilir diyorsunuz. İbn Fadlan'da mesela pek çok ıskaladığı. Tabi İbn yer Fadlan var. çok ilk metinlerden biri. Bir de gittiği yer Müslüman bir ilk Müslüman olan Bulgar Türkleri. Konuyu tam anlamamış. E, tam anlamamış. Değiliz. Daha iyi bakmaya çalışıyor ama Ruslar hakkındaki kanaati çok acımasızdır mesela. Evet. Değil mi? İbn Fadlan'ın hatırla. Bir de bu metinleri çok dikkatli okumak lazım. Hangi dönemde, niçin yazıldı? Amacı ne? Mesela diyelim ki, Cahiz'in metnini çok olumlu görür Rus, Ama artık Cahız'ın metni çok olumlu değildir bizim için. Çok olumlu görülür değil mi? Etrak, Türklerin faziletleriymiş. Hiç alakası yok yani. Ya da Sultan Tuğrul'a sunulan e, Taftiler e, Ceyşül Etrak yani Türk ordusunun diğer ordulara e, tercih edilmesi. Ya yani Bu metinler sizi bir millet olarak mı görüyor? İstihdam edilecek güç olarak mı görüyor? Bir tehlike olarak mı görüyor? Bunlar hareketli kavramlar tabii. Yani belli bir dönemde size kötü bakanlar bir süre sonra onlarla kurduğunuz ilişkilerin neticesinde çok da iyi bakabilirler. E, pek çok açıdan e, bu incelenebilir. Ben yani şunu demek istiyorum e, kısaca. E, minnetlerin huyları, ahlakları yani o memetik dediğimiz yapı çok eski bir kabuldür. Yunanlara kadar gidebiliren Aristoteles'in de buna benzer e, çağrışımları var. Tıp kitaplarında mesela çok ilginç coğrafya kitaplarındaki iklimler anlatılırken, o iklimlerde yaşayan insanlarla iklim arasındaki ilişkiler mesela, coğrafi topografik ilişkiler de i̇bn Haldun'un mukaddimesinde de benzer şeyler e, muhakkak vardır, e, gayet doğal yani yediğiniz içtiğiniz, i̇bn hani Haldun'un meşhur bir cümlesi var, insanın karakteri yedikleri içtikleri, e, dir" diyor yani alışkanlıkları, adetleri, gelenekleri, özsel bir tanım yapmıyor. O açıdan bakmak lazım. Ha burada şunu yapmayacağız tabii yani bu yapıları ele alırken kültürcülük, ya da çöpçülük yapmayacağız yani tarihi olduğu gibi e, önemsemiyoruz bu açıdan fakat tarihsel yürüyüşümüzde hangi milletin tarihsel yürüyüşünde olgu olaylarla olan ilişkisi refleksleri neydi e, bu bir e, politik olgu olabilir bir dini olgu olabilir bir bilimsel olgu olabilir bir estetik sanat ol olgusu olabilir nasıl e, şey gösteriyor bunu bu kastettiğim buydu benim esas itibariyle. Bu düşünce alanında da var. Yani milletlerin huyları var, ee, kabulümüz bu ee, ve bu işte İbn-i Muğaffa ile başlamış aslında onun... onun İslam medeniyetinde evet tabi tabi. Bu, yani bu karakter olarak tabi de, milletlerin düşüncesi de var. Yani ben şunu şöyle evet. formül edelim, Türklerin hafızasıyla olan ilişkisi nasıldır? Bir hafızası var, ön kabulümüz bu. Evet, hafıza var ama hafıza ile olan ilişkimiz nasıl bizim? Oraya gelelim. Yani bu çok önemli bir şey. Ee, ve bunu felsefe bilim tarihine aktardığımız zaman acaba biz hafızamızı ileriye ne kadar taşıyoruz ya da, daha doğrusu tarihsel tecrübemizi ne kadar taşıyoruz ve onun ondan ne kadar vazgeçiyoruz bu çok önemli işte İmnu Fazla Ömer'in söylediği de bu zaten bunu İmnu Fazlı Ömer'i de söylemiyor mesela diyelim ki ee, nedir ee, çağdaş dönemde bu konular mesela Atsız bile benzer şeyi söyler bu eleştiri Tabii yani o İbn Fazl Ömer'i okuduğunu zannetmiyorum ama yani Türklerin tarihsel yürüyüşlerinde bir önceki tecrübesini bir sonraki döneme aktarma konusundaki zayıflıklarından yani atsız da işaret eder. Hmm. E, bu, bu, bu, bu son derece önemli bir nokta. Bir Şu, tespit şimdi hocam, e, hafızamız e, zayıf. E, bunun nedenin üzerine konuşmuyoruz ama bak ben buna evet. bununla ilgili benim bir bakış açım var, <gülüyor> bir yorumum var. Ama şimdi örnek verelim meseleyin daha iyi anlaşılabilmesi için. Şimdi 1800'e kadar Ali Kuşçu'nun mezarı İstanbul'un önemli mezarlarından biridir. Yani Çin e, Nizam-ı başlayıncaya kadar. En önemli mezarlardan biridir, ziyaret edilir, takdir edilir filan. Ama 1800'de hemen başında üzerine İstanbul'u bir zengin defnediler mesela. Ne oldu ki 15-20 yıl içerisinde Ali Kuşçu birden gündemden düştü? Çok çabuk gündemden düştü değil mi? Yani mesela Yeniçeriliği düşün. Yeniçeriliği kaldırıyorsun. Kaldırabilirsin, devletsin, yeni bir ordu kuracaksın ama tüm belgeleri yakıp yıkıyorsun, tüm mezarları yok ediyorsun. Mehter marşları, Mehter muhsikizi, çok eski bir askeri muhsikizi yok ediyorsun. Hiçbir veri yok bizde. Yani bugünkü Mehter, İttihat Teraki'nin Mehteri'dir. O da önemli de tabi, oradan bir şeyler taşıyor şüphesiz ama... E niye böyle yapıyorsun? Yani bir şeyi yok edip... Ya bu sadece belki Han... Ee, Müslüman olduğu zaman yaptığı ilk iş <gülüyor> bir önceki dönemi yok etmek. Yani... Peki mümkün değil mi? Yani oradaki şeye bakalım. Oradaki gerçeklik zemininden ee, yeniçeriliği kaldıracaksın. Yeni bir şey kuracaksın. Onu tamamen kazıman... Niye? Gerekmez mi? Hayır. Kurum olarak kaldır ama onu müzeye kaldır. Onun verilerini sakla. Tamam o zaman tut. işte Türk modernleşme şeyde, Cumhuriyet modernleşmesi de bunu yaptı. Herkes bunu yapıyor. Bakın Sultan 2. Bistiklerin <gülüyor> karakteri bu. İşte, heh, bunu tartışacağız işte zaten. Şimdi Sultan ikinci Abdülhamit'in e, iktidarı devrilince tüm e, arşivi yok ediliyor. E, devlet hafızası ne olacak burada? E, bakın e, o kadar entesan şeyler var ki burada. 1982'de 1982 Trabzon vilayeti sannameleri denize dökülüyor. 82'de? Tabi. Askeri darbeden sonra. Gerekçesini hocam biliyor musunuz? Yani şimdi bir sürü şey, Boş e, eski. 1987'de Konya vilayeti arşivi Sekaya gönderiliyor. Bak şimdi, Abdülhamid'den, ikinci Mahmut'tan bahsetmiyorum ya. Ee, Osmanlı arşivini Bulgaristan'a göndermemiz falan falan hani bir sürü şey vardır ya. Şimdi çok güzel bir örnek vereyim sana. Ee, 1961-1980, hani Osmanlı da değil bunlar. 60 darbesinden sonra bir sanata, Cumhuriyet sanatusu kuruluyor. 80'de o sanatının tüm arşivi yok ediliyor. E, cumhuriyet dönemi işte. Değil mi? Yani, e, bak... Bu bir tarafıyla acaba bir özgüven olarak da okunabilir <gülüyor> mi? Yok hayır okunamaz. Yani her, her an sıfırdan başlayabiliyoruz hocam. Öyle ha bunun üzerine konuşalım işte. O her an sıfırdan başlamaya da enteresan bir şekilde haşlar bir ad veriyorlar. Tabi bunu yakalamışlar. Zaten şöyle <gülüyor> geçen hafta Türkler zor zamanlarında izlerini harikalarla silen bir evet, millet. Onu, onu konuşacağım şeyiz. şimdi. Bakın, 80 darbesinden sonra tüm siyasi partilerin arşivleri sekaya gönderiliyor mesela. Tüm siyasi parti. Tabii. Ben daha acısını söyleyeyim bak. Bu intikam. Yok hayır. hayır. Şimdi bak ben sana İngiliz bir şey söyleyeyim. Mehmet Çalık kimdir? Duydun mu hiç? Yani soy Ha şey. bu Kayseri'nin meşhur belediye başkanı. 60'ların sonu ve 70'lerin başlarında. Bununla alakalı Kayseri'de çıkan, Kayseri Belediyesi'nin çıkarttığı dergide şehir ve kültür zannediyorum, kültür ve şehir dergisi. Orada çok güzel bir yazı var. Onunla çalışmış birinin yazdığı yazı. Kaç tane e, Mimar Sinan eserini yok etti bu belediye başkanı? Kasti olarak. İstanbul'da da yapıldı. Hayır şimdi İstanbul büyük bir şehir bakın. Orada kasti olarak ya mimar Sinan bu. Herhangi bir eseri değil canım. Ve esnafa şunu söyle. Her gün bir taş koparsanız cami yıkılır ya. Her gelene sabahlar bir taş alın buradan diye esnafı teşvik eden bir adam. Devlet var. Bu belediye başkanı. Tabii Kayseri'de büyük hizmetleri de yapmış. Ve minniyetinde de bir soru yok. Çalık çok büyük bir Türk kabilesidir. Oğuz kabilesidir yani. Çalık şey, sülalesi. Peki bunu nasıl anlayacağız? Ha şimdi ben de bunu anlamaya çalışmak için bu soruları soruyorum. Ama Fransa'ya gidiyor 1972 4'lerde falan filan döndüğünde tamamen değiştiriyor kendini. Ya bu adamlar diyor bir taşı bile tarihi eser diye koruyorlar. Biz bir sürü eseri yıktık yok ettik. Hat bunu işte değerlendir. Tam da benim işaret ettiğim nokta bu. Hadi de... orada mı kalmış ya işte geçenlerde ben sosyal medyada paylaştım Tokat Niksar, Yağı Basan Medresesinde değil mi? Düğün yapılıyor. E, döner dükkan açılıyor falan filan falan e, Yazdıktan sonra biraz... E, ...gerekli sorumlu merciler diyelim... E, ...ilgilendiler ama yine aynı tas aynı hamam gidiyor. Yani bugün farklı mı? Değil. Soru e, asıl burada. Şimdi burada tekrar ediyorum. Ali Kült mezarı. Kültürcülük yapmıyorum bak. Eyvallah. Çöpçülük de yapmıyorum. Her şeyi muhafaza edelim. Bu mümkün değil zaten. Ama kimliğimizi... E, bunlara biz kimlik hafızaları diyoruz bu tür yapılara. Mimari yapılar. Kimlik hafızaları bunlar. E, hafıza kurumları pardon. Hafıza kurumları. Kurumları yok ediyorsun sen. E, hafızayı nereden e, çoğaltacaksın? E, Süleymaniye ortadan kaldırdın. Onu kaldırdın. Bunu kaldırdın. Yerine ne ikam edeceksin? O kurum, şey yapılar. Senin şu anda korumaya çalıştığın yapılar bir süre sonra kendi e, milletin üretir bak. Cümleme dikkat et. Hangi yapıları koruyorsan o yapılar bir süre sonra o yapılar uygun millet üretir bu topraklarda. Bu kadar söyleyeyim. Tamam. Şimdi e... radikal Türk model batım batı tipi radikal Türk modernleşmesinin yol açtığı pavyon hmm. e, kültürü. Yo, bu dedim ya bu Selçuklar içinde bunu söyleyebilirsin, Osmanlılar içinde. Yani burada A dönemi B dönemi değil. Bizim kendi hafızamızla olan ilişkimiz, minnet Mehmetik dediğimiz de buydu zaten. Şimdi bin, 2010'da Kebek'te e, Kebek'in Quebec başkentine gittim Kanada'da. Ee, orada işte üç yıl vazifeli olarak bulunduğum zaman, şunu sorgulamıştık. Malum orada bir Anglofan-Francofan çatışması var. Ee, şöyle bir soru sormuştum kendime, kendime, İngilizler bu Fransızları nasıl tasfiye edemediler hani uyanık bir millet. Ee, Kebi'nin başkenti olan Kebi'yi görünce dedim ki, çünkü ilk oraya 16. yüzyılda geldiklerinde işte kale yapmışlar, katedral yani o klasik Fransız mimarisine uygun, bizim ne diyelim, Beyoğlu kadar bir yeri ve orayı muhafaza ediyorlar aynen olduğu gibi. Orası yıkılmadan Fransız kimliğini yok edemezsin. Çünkü o mekan sürekli kimlik üretiyor size. Şehrin kimliğini üreten o tarihsel süreç, mezar taşları bile buna dahil bunları yok ediyorsun. Buna çok masum şeyler değil. İşte milattan önce bilmem ne, milattan sonra bilmem neyi diriltiyorsun. Tamam bunları belli bir oranda tuttuğun müddetçe hiç sıkıntı değil. Çünkü toprağın hafızasını muhafaza ediyorsunuz yani. Ama senin kültürünün tarihsel tecrübesinden fazla olursa o oran bir süre sonra o yapılar kendine uygun bir millet üretir. Bugün eee tarihçi olan yani bilemem şekliyle. Öyle de. <gülüyor> buna çok dikkat etmek gerekiyor yani. Onu ee, kastediyorum. Yani şey ilk reklam için yaklaşmışız hocam. Bu bu işte belki tam anlaşılacak yer de burası galiba. O Ali Kuşçu'nun mezarı bir önemli merkezken nokta iken, 20 yıl içerisinde bambaşka o değişim nasıl çok o kadar kısa sürede 20 yılda mesela o çanak mesela çanak değişmesi değil mi sizin deyiminizde? Evet çok o kadar büyük ölçekli değil ama biz zor zamanlarda ağırlıklarını çabuk atan bir yapımız var. Yani şöyle belli bir sorunla karşılaştığımızda. O sorunu çözerken daha önceki tecrübemizi istihdam edemediğimiz an onu tamamen atıyoruz. Yani bir gemi düşün. Gemi denizde gidiyor. Zorlanmaya başladığı zaman birkaç tane ağırlık atmakla yetinmiyoruz. Hepsini birden atıyoruz rahatlıyoruz yani. <gülüyor> gemi de uçuyor tabii. Uçuyor da sen kimsin? Evet. Ha. O hafıza kurumları. Bakın Anadolu'nun her yerini donaştım hemen hemen çeşitli vesilelerle. Hep her yerde aynı. Bu Bunun için A'yı, B'yi, C'yi, D'yi... Suçlamaya gerek yok. Türkiye'de en çok ittifak edilen konu, hatta belki de nadir ittifak konuları tarihsizliktir. Tüm gruplar, tüm zihniyetler tarihsizlik konusunda müttefiktir. Hani meşhur bir cümle var ya, Araplar ittifak etmeme konusunda ittifak etmiştir. İttifakar. Arap ennaniyettefiktir. Bizde de öyle. Bizde tarihsizlik konusunda bir ittifak vardır yani. Kim gelirse gelsin, kim ihtar alanları elinde tutarsa tutsun inanılmaz bir kıyım yapıyor ekranda bazı şeyler yapılıyor tabi. Ben tabi olanı anlatmıyorum. Olması gereken bu değil ama yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu bir süre sonra o hafıza kurumları ortadan kalktığı için e, yerine ikram edilecek yeni hafıza kurumları kendi milletini üretir. Buna emin olun. Tarihte bunun örnekleriyle doludur. Buradan devam edelim hocam. Reklamdan sonra burada olacağız. Türk Aklı'nın eleştirisini yapmaya devam edelim. Evet, yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. Kıymetli hocamız İhsan Fazlaoğlu ve ben Deniz Yusuf Genç. Biraz can sıkıcı da olsa ama sizin yine başta söylediğiniz yerde aynanın karşısına geçtik. Olanı olduğu gibi önümüzü almak, konuşmak canımız acısa aynaya da... Aynaya kızmamamız lazım. Yani. Aynaya kızmamamız lazım. Vakaniyse aynı onu gösteriyor. Evet, evet, Türk zihniyetinin karakteri üzerine bunu konuştuk, konuşuyoruz. Evet. Şimdi bir önceki yerde hocam, Türkler zor zamanlarda izlerini silen bir millettir. Evet, evet. dediniz o yani nedenini biraz kurcalamasın. Onun iki nedeni olur. var. Ee, tabii dediğim gibi bunlar çalışılması gerekiyor. Ben bunların uzmanı da değilim. Orta Asya tarihinden itibaren başlayacaksın. Ama... Nedenlerinin çalışılması gerekiyor. Tabii tabii. Yani Çalışan da yok çok ciddi. Çok şeymiş. ciddi çalışmak lazım. Yavaş yavaş başladı. Yani bu Türk destanları mesela bu konuda analiz edilmeli... Ee, tarih kitaplarımız falan falan. Şimdi bence iki nedeni var bunun. Şimdi e, Boskor, e, bu John Paul Row, bu meşhur Türkolog Fransız, evet. bu konuda e, enteresan tespitleri var. Ben biraz da ondan öğrendim bunları. Biraz da klasik kaynaklardan. Şimdi Boskor imana, Boskor'da e, insanlar ekonomik bilimler e, olarak yaşarlar. Yani geçinecek kadar insan bir aradadır. Mesela 80, 100'ü geçmez çünkü. Ee, ...o küçük aşiretler, kabileler, oymaklar, obalar filan böyle olur. Ve bunlar... ...belirli bir mantıkla dağılırlar. Öyle gelişi güzel, herkes bir yere gitmez çünkü... ...diğeriyle karşılaştığında problem olur filan falan. Çatışma, gürültü olur. Ve bu... Ee, ...belirli bir mantığa göre dağılma... E, ...yine yaşamayla alakalı dönüm, oradaki o epigenetik dedik ya şartlarla alakalı... E, ...yapılar, uzun konular onlar. Şimdi bu e, süreçte bazen hepsinin belirli bir şeyi vardır. Hani o işaretleri taşımakla onunla alakalı. Herkesin her boyun bir tam işareti yok. var. Tabi tam gazı var bilmem ne. Hepsi bununla alakalı. Belirli dönemlerde biliyorsun bir araya gelip, büyük birlikler oluşturup güçlü devletler kurulur. Bu da bir tarafıyla ekonomik tarafı da var bunun. Belirli ganimetler elde edilir ve dağılınır. Ve bu sırada yapılması gereken önemli şey iz kaybettirmektir. Çünkü senin elinde... Mesela bir milyon parayı paylaşmışız. Yüz, yüz, herkeste yüzer bin lira var. Ee, o yüzer bin lirayı alanlar izlerini kaybettirmezse diğer onun yüz bin lirasına el koyuyor. Tabi bu... Burası anlaşılır. Bu bir örnek tabi. Ee, ama bu bakın Türkçe'de bellek kelimesi hafıza değil mi? bellek ne demek? demek. İşaretleri belliydi. Bellemek yani hafızdan olmak demek. Mekandaki işaretleri e, zihninde tutmak. Çizmek, çizmek, yazmak, yazmak hep işaretlemek demek. Çentiklemek. Hmm. Tamam bırakmak. mı? Tabii, iz bırakmak. Hepsi bu. Ee, şimdi okumak kelimesi de bununla alakalıdır. Okumak nedir? Yarmak. Hayır, okun başına yazı, konulan işaretleri e, çözümlemek gevşetmek demek aynı zamanda yazmak ve çizmek. Gevşetmek bağı çözmek. Orada sıkıştırılmış bir yapı var. Ee, kabile şeflerine ya da oba şeflerine ok gönderir şey yabgu ya da han. Orada onu o şeyi o çentiği çözümler. İçindeki izi çıkartır. Bakın giz kelimesiyle iz kelimesine dikkat et. Hmm. Tamam mı? Okula izler gizlenmek okula, zorunda. Okula arasında ilişki var. Tabii tabii aynı kökten geliyor. Hatta hepsi ömek kelimesinden geliyor. Özkeri, ömek. ömek. Öğrenmekteki ö. Türkçe aslında otantik karakteri. Çok yüksek bir dildir ha. Yani e, arkaik özelliklerini eklemeli dil olduğu için köklerini muhafaza eden bir dildir. Ve bu açıdan inanılmaz imkanları var. Üzerine çalışılsa. Tabi o şekilde... tarafı da var ama Konudan bağımsız ama e, etimolojisiyle, etimolojiyle düşünmeye çalışmanın... Yok o tehlikeli... etimolojiyle düşünme çalışmak da seni bir kurutur zaten evet. de. O bir düşünceyi çoğaltacak bir şey değil. Yardımcı olacak bir şeydir. Orada o o orada kal, tabi. Konu değişiyor tabi. De dolayısıyla biz o izleri gizleyerek varlığımızı sürdürüyoruz. Ve bu anlattığımız örnekte anlaşılır hocam. Hayır, hayır, bu bizde bir yapısal şeye dönüşüyor, tamam mı? Bir kimli, bir davranış, bir, bir örüntüye dönüşüyor, davranış örüntüsüne dönüşüyor. Olgu olaylara refleksif davranırken bu bizim tırnak içinde işte bilinç muhafaza ediliyor. Bak bir örnek vereyim sana. Or'un yazıtları nerede? Biz or'un yazıtlarını bir yabancı okuduğu da biliyoruz değil mi? Hadi or'un yazıtları diyelim. Yani sırtımızda taşımadık onları yani. Onlar bize kimlik vermedi. Orada kaldı onlar. Sadece o geleneği devam ettiren bürokratik zihniyet ki onun için Türkler'de en sürekli olan devlet zihniyetidir. <gülüyor> o bürokratlar onu bir şekilde taşıdılar. Karanlarda da, Selçuklular, Osmanlı'da da gördüğümüz yapı bu biraz. Peki diyalrdan din... kastımız ne Yani o refleksif e, örüntülere dönüştü. Türk anıtlarındaki devlet divan Tabii. Divanı Lugatı Türk mesela. Hadi onu kutatık bilik. Yani nerede kutatık bilik? Bunlar daha sonra keşfedilen bir şekilde gündemimize gelen konular. ona da merkeze taşımadık yani. Ali Kuşçunun mezarı gibi. E, Ahmet Yeseviyi taşıdık mı canım yani? E, Yunusu belli bir oranda taşıdık filan. Yani o şey, işimizi gördüğü müddetçe taşıdık diyelim. Şimdi bunun birinci nedeni bu. Bu en önemli şey bu değil mi hocam? İşimize ne kadar yarıyor. Hafızayı silmenin, o izi yok etmenin sebebi de o. E tabii Şu anki durum şöyle böyle yarıyor. Şöyle ama yaşamınızı idame ettirmek merkezde olduğu zaman değer her şey talidir, ikincildir. O da tabii şey ne diyelim çok kişisel bir değer yargısına dönüşecek. Mesela Ali... Şey, Mimar Sinan'ın bir, Anadolu'daki bir esirini yıkmanın... Ben geçmişteki şeyi söylüyorum. Bu örneği tabi. Ha, yok. Eğer siz tüm geçmişi gelecek atılımlarınız için engel görüyorsanız o da yaşamla alakalandırılabilir. Yani ben sırtımdaki bu yükü taşırsam nefesim kesilir çökerim diyorsun. Tüm geçmişi sırtına atmaya çalışıyorsun. Şunu düşünürsen Süleymaniye benim için bir geleceğe bir engeldir dediğinde yıkarsın onu. Yapıldı bu. Böyle söyleyince anlaşılır bir şey. Ya, tabii ya. öyle tabii. Ma Hayay yani. bununla ilgili şiirler yok mu canım? O dönemde yazılmış tanzimat Meşrutiyet döneminde bırak cumhuriyeti. Daha öncesinde yazılmış şiirlere bir bak ya. Mazi'yi engel olarak görmüyor mu Tevfik Fikret? Hatta Akif'te bile benzer ifadeler var. Mazi ileriye doğru adım atarken bana takılan, çemle atan, çemle atan, çemle, ne diyoruz? Şelde. Çelme atan, bir yapıya dönüştürülüyor. Tabii. Şimdi onun zahidesinden okuduğumuz zaman haklı ben yaşamak istiyorum. Yaşamam için de şunu ortadan kaldırmam lazım diyor. Kaldırıyor da. Onun zahidesinden bakınca Şimdi da Şimdi ben de diyorum ki yaşamak. müzeye çevir. Şurada bir ev var. Bir konağın var senin. Bin yıldır kullanıyorsun. Ama şartlar değişti. Çok yeni bir ev yaptın kendine. Git orada yaşa. Sana kimse engellemiyor ki. Onu niye dinamitliyorsun ki? Onu da geçmişini temsil eden bir yapı olarak... Geçmişinden niye bu kadar utanıyorsun yani? Müslüman oldun, tamam ol. Niye e, burada şeyin... E, nedir onun adı? Nihalatsız'ın ifadesi odur. Ya, Müslüman ol, olduk, tamam milletçe karar verdik. E, niye geçmişten hiçbir şey aktarmadık? Tamamen yok ettik. E, şimdi bakın... E, <gülüyor> yani Topkapı Sarayı'nı müzeye dönüştürüyorsun. E, onu da dönüştürebilirdin. Yani belirli mesele... Şeyler. Tabii tabii yani de, kastettiğim o yoksa elbette sen... Ee, Dediğim ya kültürcülük ya da çöpçülük yapmayalım. Her şeyi biriktiremezsin zaten. Bu mümkün değil. Ama diyelim ki Üsküdar'da tüm çeşmeleri koruma. Ne işti zaten ama bir çeşmeyi de sen... ...birkaç çeşmeyi de koru gibi yani. Basit evet. bir örnek veriyorum. Bunun ikinci nedeni de şudur. Sık sık mekan değiştiren bir milletiz. Göçebe demiyorum. Bu göçebelik meselesi Türklere bir bulaştırıldı. Türkler öyle saf göçebe bir millet değil. Yarı yerleşik bir millettir Türkler büyük oranda. Tabii. Ne demek yarı yerleşik? Yani yerleşik şehirleri var. Ama şeye göre, mevsime göre, e, tabii gibi. tabii yani o dönemin iklim özelliklerine göre, bugün hala Anadolu'da devam eden mesela biz e, Karadeniz'de, e, köyümüz vardır, mezdamız vardır, yaylamız vardır. Bu göçebilik demek değil ki. E, o hem ekonomik tarafı var bunun hem de havayla alakalı bir hareketlilik söz konusudur. E, Türkler e, yerleşiktir aynı zamanda. Nitekim Cengiz Han, e, Moğolların yerleşme meselesini ele aldığı zaman vasiyetinde e, Türkler gibi yerleşin diyor. Tabi Uygurlar veriyor örnek olarak. Ee, şeyler Çinler gibi yerleşmeyin. Bak, bu çok önemli bir şeydir, konudur. Neyse onu geçelim ama netice mekan değiştirelim minnetiz. Ee, dolayısıyla hafızamız zaman üzerine kurulu bizim. Mekan üzerine değil. Mekan sürekli değişiyor. Mekandaki eserler de değişiyor. Hafıza zaman üzerine kurulduğu zaman bir süre sonra mekan silikleşiyor. Geriye destanlar, efsaneler kalıyor. Dikkat edin et Türklerdeki bu destan efsane meselesi biraz bununla alakalı. Şimdi ortasından geldin. Mekanı yanında taşımıyorsun ki. Mezarlıkları bile bırakıyorsun. Ama oradaki hatıraların hafızanda zaman boyutunda mevcut. Ama bir süre sonra mekan değiştikçe, zaman mesafe de arttıkça o bir efsaneye dönüşüyor. Onun için Türk efsaneleri, Türk masalları, meselleri aslında bizim o arkaik köklere atıf yapan unsurları hala taşıyorlar. Hafızamızı taşıdığımız bir yer. Ve burada şiir öne çıkıyor işte. Hmm. Şiir hafızayı... ezberi kolay olduğu için, manzum yani manzumeler... Türklerin şiire düşkünlüğü... ve devamlı şair yetiştirmeleri, her şeyi şiirle ifade etmelerin bir sebebi de bu. Hafızanın zaman üzerinden taşınması. Şiirin ne önemlidir sorusunun cevabı. Cevabı da bu, Türkler için tabi. Onun için en sıkışık anda Türklerin şair düşünülen öne çıkması da bununla alakalı. Çünkü hafıza onlarda. Anlatabiliyor muyum? Bunlar büyük oranda Şaman aile geleneklerini devam ettiren insanlar. Dolayısıyla bu ikili yapı, iz kaybettirme, bunun bir bize örüntü haline gelmesi, memetik dediğimiz o örüntü aslında. Bir de mekan değiştirme, hafız, zaman hafızayı zaman üzerinden taşıma. Biz de böyle bir davranış kalıbı üretiyor ve bu sadece bizim şu anda yaptığımız bir analiz değil. Bizimle muhatap olan hemen hemen her millet bunu tespit etmiş. Haçlılar bile aynı şeyi söylüyorlar bizim için. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tesadüf olamaz. Yani diyelim ki Araplar bizi sevmiyor hadi. İbn-i Arap da değil o. Fars biliyorsun. İyi de bir Fars bürokrattır. Sasaneli bürokrattır. Hadi onlar da sevmiyor. E Çinler de sevmiyor. Daha yeni tanıştığın Avrupalılar da aynı. senin hakkında aynı kanaat-i diyorlar. Burada bir, bir ortak bir örüntü var. Yani belli bir şey Benim gözüküyor. Bu. Şimdi bu iyi ya da kötü. Bu bir resim bu. Ve bunun neden olduğu şeylerden en önemlisi, hiçbir zaman biz mirasımızla hesaplaşamıyoruz. Bak biz hala Osmanlı ile hesaplaşamadık. Mirasımızla hesaplaşamadığımız için orada öyle kalıyor. Onun izdüşümleri, onun gölgesi, onun hatta hortlağı bir tarafta duruyor. Her, karşımıza çıkıyor. O hayaletle sürekli kavga ediyoruz. O hayaletle sürekli kavga ediyoruz. Evet, onunla e, hesaplaşamadım çünkü karşımızda değil. Bu çok önemli bir nakısa. Yani diyelim ki bunu biraz müşahes hale getireyim. Mesela biz, diyelim ki Türkiye'de bir tıp geleneği başlattık. Mesela İbn-i İbn Sinat tıbbı ile hesaplaştık mı mesela? Hala İbn-i Sinat tıbbı bir şekilde gündemdedir. E, klasik tıp pratiklerimizle hesaplaştık mı mesela? Öyle bir dönüşüm yaşadık mı? Ha, diyelim ki Batı'nın etkisiyle yaşama imkan bulamadık. Olsun. Bunu entelektüel olarak yaşayabilirsin canım. Yani hiçbir şeyle hesaplaşmadan e, yani şöyle bir gemiyle gidiyorsunuz. O gemiyle hesaplaşmadan başka bir gemiye gidip devam ediyorsunuz. O gemi orada kalıyor. Gibi oluyor. Yani e, en önemli problemi bence e, mirasımızla hesaplaşamıyoruz. Bu imkanı ortadan kaldırıyoruz böylece. Ali Kuşu ile de hesaplaşmadık canım. Yani biz hiçbir düşünürümüzde hesaplaşmadık. Onun için kültürel sürekliliği ortadan kaldırıyor böyle davranmak. Kültürümüzdeki süreklilikle süreksizle nelerdir mesela? Şimdi diyelim ki herhangi bir konuda refleks göstereceğimiz zaman bunun tarihsel kökenlerine bizde var mı yok mu o bile belli değil. Mesela bunun en güzel şeyi din bilim meselesi. Bunun üzerine de bir konuşalım. Din bilim ilişkisi. Şu anda sahip olduğumuz din bizim tarihsel tecrübemizdeki tecrübemizimize verdiği bir din anlayışı mıdır? Yoksa hani o gemi değiştirdik ya başka bir din anlayışı mı? Yani şuna benziyor Yusuf. Şimdi ben diyelim ki bir yere gidiyorum. Bir arkadaşım var dedesini bana anlatıyor. O kadar kötü anlatıyor ki. Benim dedem şöyle, benim dedem böyle bana çok zulmetti. Ben dede kavramını elde ediyorum. Sonra geliyorum senin yanına diyelim. Sen bana dedeni tanıştırıyorsun. Ben adama giriyorum. Niye? Niye dedemi dövdün diyorsun. Ya dede kötü. Niye kötü? Ee, Hasan'ın dedesi öyle. Ee, Hasan'ın dedesi benim dedem kötü değil. Buna benziyor bizim dinlerimiz. Hasan'ın de. dedesi bile değil Hasan'ın yorumu. Hayır yani diyelim ki öyle. Biz şimdi mesela din bilim ilişkisindeki din bizim dinimiz mi? Bizim dini tecrübemiz mi anlamında söylüyorum. Bilime geçtik bak. Dolayısıyla niye? Sen kendi tarihsel tecrübeni her konuda bastırdığın zaman ya da görmezden geldiğinde şu anda sahip olduğun kavramların içerikleri, önermelerin içerikleri, kurumların içerikleri aittik ki. onu geçmişe de taşıyorsun bu sefer yani. Evet. Fatih dönemini öyle okumaya çalışıyorsun. Ne bileyim ben Selçuklu dönemini öyle okumaya çalışıyorsun. Hatta tahta Orta Aslı dönemini öyle okumaya çalışıyorsun. Çünkü oradaki tecrübeyi bugüne taşımış değilsin ya da o tecrübeyle hesaplaşmış değilsin. Kültürel süreklilik e, karma karışık. Bunu sanatta da, mimaride de şurada da parça parça kuruyorsun. 40 kemalı baş oluyor. Üstüne bir de modern dünyada Batı baskısı geliyor. Tabi yeni İyi. bir şey yapma imkanın da olmuyor. Çünkü e, yeni bir şey yapmak ancak senin mevcudu dönüştürmenle... Yani ...icat mevcudun üzerine kur, yapılır. İb, i̇bda yapamayız biz. yani Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Yok iken bir şey yapılmaz. Mevcut da bir ilişkin yoksa, yoksa icat, icat edemezsin. Tabi yani icat kelimesi odur zaten. yani Mevcut olacak gibi icat yapabilirsin. Senin kültürel birikimin yoksa önünde neyi icat edeceksin? Oradan alacağım, buradan alacağım. 40 yamalı boğaça şeyi. Ve bu da bizi tüketici olmaya sevk ediyor. Herhangi bir felsefe, bilim tarihi açısından önderlik yapamadık tarihte hiç. Hep mevcut medeniyetlerin içerisinde orada çok güzel şeyler yaptık belki ama kendimiz bir önderlik yapamadık tarihte. Tarihte dediniz. Tabii yapamadık var mı? Dini bir önderliğimiz, felsefi bir önderliğimiz. Bakın felsefe yapmadık demiyorum. Yanlış anlama. İnanılmaz. Düşünürlerimiz var. Ama hep mevcut medeniyet içine girdiğiniz medeniyetin imkanları içerisinde yaptık bunu ve bir süre sonra da o medeniyet bizi değerlendirdi ondan faydalandık. Ee, başka bir medeniyete için ilk yaptığımız o medeniyeti kötülemek oldu. Bak şimdi dedim ya masaya kendimizi koyup acımız bir şekilde lazım. Şimdi biz e, Arap dünyasında e, görev yaparken oradaki milliyetçi Arap entelektüleri tartışıyorduk doğal olarak. Tabii bizi çok. Şimdi. Ne diyorlar Türkiye'de? Arap medeniyeti. Ya bin yıl o idare ettin kusura bakma ya. 960'ta indin aşağı. Karahanlıları, saymıyorum. Yani bizim şu andaki geleneğimizi o medeniyetin matematiğiyle, o medeniyetin astronomisiyle, o medeniyetin tıbbıyla idare ettin. Süleymaniye tıp medesisi neye göre çalıştı? Osmanlı muhasebe sistemi neye göre çalıştı? O medeniyet işimiz, için Araplar diyor ki siz bizi ele geçirdiniz. ...üretimimizi tükettiniz, bizde de geri bıraktınız. Hadi bakayım, cevaplandırın şimdi bunu. Eğer o bakışta bakarsan tabii... ...ben öyle bakmadığım için benim sıkıntım yok, ben onu cevaplandırırım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Batı medeniyetini... ...şey yapıyoruz... ...kullanıyoruz. İleride Çin medeniyeti de geçeceğiz. İlk yapacağımız... ...Batı medeniyetini gömmek olur. Böyle bir psikolojimiz de oluyor. Niye? Çünkü tüketicisin sen. Anlatabiliyor muyum? O tüketicilik... ...sende böyle bir psikolojiye neden oluyor. O bu zihniyeti, yani Türk aklı nefsiz dediğimde tam da bu, bizim son derece ciddi bir şekilde hani o anatomik teşrih vardır ya yatırırsın insanı eğer otopsi. otopsi gibi yani bunu yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak tarihsel tecrübemiz var. Soğukkanlı bir şekilde burada dediğim gibi tahkir etmek, tezif etmek değil, daha iyi, daha doğru, daha güzeli nasıl inşa edebiliriz? olgu olaylarla muhatap olduğumuzda nasıl refleks verebiliriz? Ve evet, kendi kimliğimizle daha nasıl kuruyabilirizle alakalı. Tabii bunu aktüel tartışmaların dışında. Yani, mesela yani artık mümkün değil de alakalı. şunu 1950'lerde bir Alman profesörünün çok enteresan bir tespiti var. Diyor ki Türk e, milli kimliği tarihi milli kimliği yok edilerek inşa ediliyor. Ben bunun tüm zamanlar için geçerli olduğunu düşünüyorum. Bizim için. Tabii yani Müslüman Türk kimliği bir önceki kimliği yok ederek kuruldu. E, hatta bu kendi için Selçuklu-Osmanlı çizgisinde bile e, müşahede edilebilir. de benzer bir şey yapıyor. Yani bu sadece bu dönemde yapılan bir şey değil. Tarihi kimlik demek. Yani hafızayı yok ederek yeni bir kimlik üretmeye çalışıyorsun. Yani şöyle. Şimdi şu soruyu soralım. Türk olmak dediğin bir stand, ideal böyle zaman mekan aşan bir yapı değil ki Türk olmak tarihsel tecrübedir yani. Sen bu tecrübeyi yok sayarak e, ne, ne olacaksın? Yani şöyle, e, efendim e, Arap alfabesini kullanıyorduk canım. E, güzel de Türk alfabesi değil bir alfabe yok ki zaten. Onu bıraktın. Latin alfabesini kullanıyorsun. Yani bunlar tarihsel hadiseler. Burada şu iyidir, bu kötüdür değil ki bunlar tarihsel hadiseler. Efendim, Arap kıyafeti giyiyordun. E, Çin kıyafeti giyiyordun ondan önce de. E, sonra da a, a, a, nedir? İngiliz kıyafeti giyiyorsun. Yani ne değişti? İdeal bir Türk kıyafeti, Türk efendim e, davranış biçimi falan diye bir şey yok ki. Tarihsel tecrübe, sev ya da sevme senin bin yıllık tarihsel tecrüben bu. Sen bunu tırnak için alarak, kendini Türk olarak hala nasıl tanımlayacaksın? Niye işaret ediyorsun? Ben onu merak ediyorum. Farkında değil tabii. Yurt da hiç gitmemiş. E, İngiliz gibi davranmayı, Türk gibi davranmak zannediyor adam. Ya, ya da Fransız gibi O kaybı, e, o Türk olmak... Tarihsel tecrübe e, Türk olmaktan vazgeçmiş. Yani o hafızası olmadığı için. Bir şey olacak mı? Hiçbir şey yok. Sıfır in, noktasında İngiliz gibi olabilirim diyor. Çok da yakışıklı duruyor çünkü. Ya olsun tabii. O da bir tercihtir. Ben ona saygı diyorum. Bunu bilinçli yapıyorsa, buna bilinçli eşlik ediyorsa bunda bir sıkıntı hafızası yok. Hafızası olmayan bu anlamda birinin bilinçli olmasından söz edebilir miyse, miyiz? Edemeyiz. Hafızası... Ya hafızasızlığı bilinçli olarak tercih ediyorsa. Ya bu hafızasızlık o kadar kötü bir şey ki. Şimdi senin diyelim ki şurada kafana bir şey düşse. Ben sana Ahmet diye hitap etmeye başlasam sen ya benim adım Ahmet değil Yusuf diyebilir misin bana? Ya da pro'm bittikten sonra nereye gideceğini çıkartabilir misin? Ya senin tüm tüm şahsiyetin, kişiliğin şahsiyetlik durmak demektir biliyorsun. Seni şurada ayakta tutan sadece bedenin değil ki ya senin e, o tüm kaç yaşında insan o yaşa kadarki tecrüben aynı zamanda. Sen onu tırnak için aldığın zaman geriye ne kalıyor? Bir minnet içinde bu geçerli değil mi? Sadece Türkçe konuşmak insanı Türk yapmaz. Bir sürü ben öyle Türkçe konuşan insanlara tanıştım yurt yurtdışında, oryantalist, Türkolog. Türklerden daha iyi konuşuyorlar. Senin anlam değer dünyanın, o hafızan, o tarihsel tecrüben, adına ne dersen de. Senin kimliğin o işte İbn-i Haldun'un ifadesi. Senin alışkanlıkların, efendim oturuş kalkışın, giyinişin, jest ve mimiklerin, reflekslerin neyse sen olsun zaten, onların toplamısın. Peki buna ee, gelecek bir eleştiri... E getireyim gündeme hocam. Şöyle, evet bir hafızamız var. O hafıza da diyelim ki Müslüman dünya görüşünün içerisinde ve tarihsel olarak onun içinde pişmiş bir şey. Sizin o çay-şeker metaforunuz. Evet. 960'tan beri böyle olmuş. Evet. Ben bugün itibariyle, miladi 2021 biterken dedim ki orada olmak istemiyorum. Revize edeceğim bunu. Revize et canım, revize etmekte bak. Tadil edebilirsin ama Oradan hareket ederek, orayı yoksayarak değil. O zaman sen başka bir oluyorsun işte. Hmm. Dediğim gibi, eğer Türk olma kılavuzu diye bir şey varsa, e göre, görelim biz de ona göre yapalım yani. Öyle bir şey yok. Bir milleti, hani Fransızların meşhur cümlesi var ya, Fransız toprakları bin yılda bir Fransız milleti yarattı. Türk olmak da böyle bir şey zaten. ya yani bir milletten olmak, yani özellikle ilkel kabiledeki o Ortak gen havuzu hadisesine dayanışılacak halimiz yok canım öyle bir şey yok yani karma karışık e, hele bizim gibi hareketli bir milletin e, karma kaşı bir yapısı var bizi bir arada tutan dilimizdir dinimizdir anlam değer dünyamızdır tarihsel tecrübemizdir neyse yani onlardır yani bunların e, müşterekliğinin imkanıdır e, bunu ihmal ettiğinde bunu tırnak içinde aldığında ni tadil edeceksin niy dönüştüreceksin nereden Yola çıkacaksın. Mesele o yoksa elbette şunu demiyoruz donduralım. O, o, o, o işte çöpçülük olur o. Hmm. O öyle bir şey söylenmiyor. Sen bir de şunu da unutma. Hiçbir zaman biz aynı kalmadık ki. Yani Selçuklu'dan e, Cumhuriyete ya Osmanlı bile hiç aynı kalmadı. Bu yanlış bir şey ya. Yani Beylik dönemi Osmanlısıyla devlet olan sonra imparatorluk olan sonra 17. yüzyıl hiçbir aynı değil. Süreklilikler. Burada kastettiğim şey sürekliliklerimiz neler? Değişenleri, başkalaşanları biliyoruz da. Süreklilikler nelerdir? Asıl soru bu hocam. E tabi yani bizi hala Türk olarak işaret edilebilecek sürekliliklerimiz neler? Mesela o. Sadece Türkçe mi? Sadece Türk devlet siyasetine mensubiyet mi? Bizim anlam değer dünyamız nedir mesela? Hmm. Hadi buradaki bunları bir dökümünü çıkartalım. Bunun reklam dönüşünü de şimdi vakitte yaklaşmış hocam konuşuruz. Sizin e, akıllı Türk makul tarihteydi yanlış hatırlamıyorsam. Türk olma kılavuzu dediniz ya. Evet. Taliki e, evet. o e, Tabii, e, Evet. Türk yapan 10 20 haslet. İşte orada yazmış üzerine evet. şiir yazmak bile. Onu hani hususen şu yüzden andım. E, i̇zleyicilerimiz e, henüz temas etmemiş olan varsa internette çıkıyor. Bir arayabilirler. Taliki Zade'nin evet. E, evet. 3. Murat döneminde yazdığı... O bir kılavuz aslında hocam bu. O dönem için. O, o dönem için. Yani mesela İstanbul'a sahip olmayı bile Türk olmanın bir koşulu gibi görüyor adam. Çok önemli bir şey o dönem için tabii yani. Dünyanın merkezi. Bu değişebilir bunlar. Ben burada demek bak değişmek ta, millet olmak da tarihsel bir hadisedir. Bunlar össel şeyler değil. Değişelim, başkalaşalım. Öne atım atıyoruz devamlı çünkü. Bak, ilerleme kelimesini koyuyor. öne adım atarak. Tarih öyle gidiyor. Ama burada bize işaret edin. Ya şu bardağı bardak kılan belirli bir yapı var canım. Bunu tamamen değiştirin. Artık o bardak değildir yani. Bize hala işaret edilebilir Likimizi veren o sürekli neler bunları bir düşünelim bakalım. Olmazsa olmazı nedir? Nedir mesela? E, olmayınca böyle kırk yamalı bohça herkes birbirine e, ters bakan bir yapı ortaya çıkıyor. Kastettiğimiz bu yani. Peki. Bu bizim şeyde yansıyor işte o kültür. Şuradan gelmiştik hatırla. E, Fazla Ahmet Paşa'nın sarayında başlayan dönüşüm nasıl evrildi nasıl dönüştü? Ki bu noktaya geldi. Halbuki çok iyi başlamıştı dedik ya. Evet. İşte bu zihniyeti... Onun için bu zihniyete geçtik. İşte bu zihniyet devreye girdiği zaman... Belli bir süreçten sonra, özellikle 1774 Küçük Ayrıca'dan sonra... O başlayan süreç çok... Kırılarak, ev, evrilmedi, kırıldı. O kırılmada belirli pozisyonlar üretti. Belki... Onun üzerine konuşmak, tekrar ana konumuza dönmek bakımından... Dö Şimdi şeyde bitti hocam. Belki şeye dair... Ee, olmazsa olmazı nedir ee, hani bunun bardağı bardaklık yapan şey su bardağı yapan şey e, taşıdığı e, onu değiştirdiğimiz zaman e, su bardağı olmaktan çıkacak evet. sizin örneğinizde olmazsa olmazına Hani verilen cevaplardan biri tarih boyunca e, e, İslam kimliği şimdi birisi de bunu diyelim ki reddediyor e, olmazsa un, olmaz unsur değil İslam kimliği bak ama abi, sen itikatla kültürü birbirine karıştırma Türk olmak için söylüyorum. Ha, Türk olmak için bir insanın Müslüman olması gerekmiyor. Ama Müslüman kültüre mensup olması... Gerekiyor. E, tabii canım. Hmm. E, o başka bir şey ama. Yani biz e, inanç... Yani Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de inanmayan insanlar olabilir canım. Yani bu inanç çok mahrem bir şeydir. İtikat anlamını kastediyorum. O ayrı bir konu. Ama bir dünya görüşü, bir e, siyaset e, etme biçimi olarak... Yani Nifton bildiğimiz anlamda Listan değildi ama Listan kültürüne saygılıydı ya. ay saygılıydı adam ya. Kendi e, içinden canım, de kültüre. ya Kültürel düzeyde bile bizim insanımızın problemi var. Kültürel düzeyde bile. Tahammülü yok. Problem o. Yoksa elbette herkesin... Ya inan çok hassas bir şeydir. Herkesin kendi tercihiyle alakalı, Tanrı ile olan irtibatla alakalı. O başka bir şey. Aslında bu soruyu, şunun için sordum hocam. Ee, olmazsa olmaz unsura dair, soruya dair verilecek cevaplar kime göre, neye bireysel göre, Bireysel olarak dersen bu cevabı da var. Minnet olarak evet tamamen haklısın tabii. Minnet olmak bakımından bizim milletimizin mukavvim kurucu unsurlarında biri İslam'dır. Hmm, Tevhiddir yani. zaman şey kalmayacak ortada. Ha bu İslam da illa şu İslam'ın belirli bir yorumu da değil. İslam'ın o temel ilkeleridir. Bu tarihte yorumlanabilir. Biz işte diyelim ki maturide hanefi olarak yorumlamışız. İleride başka şekilde de yorumlanabilir. Tabii Türkçedir. Mesela. Çok tehlikeli bir şey Yok tehlikeli, yani bir şey şöyle, e, tehlikeli değil tabii de manipüle edilmeye, eleştirilmeye çok müsait. Ben onları düşünerek konuşmuyorum. Hiç öyle bir sahne derdim olmadığı için. E, on, mezhepler teorik perspektiflerdir. E, ve bunlar değişir. Önemli olan o mezhep önemlidir. Mezhep şu demek ya. Ya sen bugün Rasyonalizm, empirizm, şuzizm, buzim demiyor musun? Bu da aynı anlama gelir. Belli bir yönteme göre bir şeyi yorumlamak demektir. Yol demek mezhep zaten. Ve sen o tecrübe, o da tarihsel bir tecrübe, o tarihsel bir tecrübeyi dönüştürerek devam ettirirsin. Olduğu gibi onu saklayamaz müzelik olur zaten. Neyse onu geçelim. Eyvallah hocam. E, şeye, reklama ya, gidelim hocam. diyorlar. Tamam. E, döndüğümüz zaman bunun şeyini konuşuruz. Hafızayı, e, tekrar bir hafızaya sahip olmak, onu korumak... E, eleştirmek için de ona ihtiyacımız olacak ya, evet. o nasıl mümkün olabilir milletler için o evet. bölümü konuşalım. Evet. Reklamdan sonra burada bu meseleyi konuşacağız. Evet, yeniden bir aradayız. Soruların peşindenin son bölümü ile karşınızdayız. Kaç soru cevapladık? Ee, <gülüyor> Hocam onu söyleyecektim. Şöyle izleyicilerimiz için söylemiş olayım ben. Şimdi normalde modelimiz şöyle ben birkaç bölümden oluşan yaklaşık 20 tane soru hazırlıyorum her program için ve aşağı yukarı her hafta şu oluyor bu hafta tam olarak o oldu ilk soruyu. Sordum. İlk soruyu konuşuyoruz. Ama bir sürü 20 soru çıktı ortaya ama. Evet. Değil mi? Üzerine Tamamı çıkmadı hocam. Onlar hala duruyor. Muhtemelen sonraki haftalara devredecek. Hayır, hayır. onlar. Bu bir soruyu cevaplarken yeni 20 soru çıktı ortaya. Yeni 20 soru çıktı. Evet. Mevcut sorularımızın hiçbiri e, cevaplanmış ne olmadı. Ne kadar güzel. Yani program evet. aslında amacını gerçekleştiriyor. Yeni sorular evet. üreterek. Eyvallah. Ben tabii burada çok hem öğrenerek hem keyif alarak sohbetinizle eşlik ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi alıyorlardır not alarak. Ee, hocam şimdi bir e, en baştaki şeye gidelim. Örneğe. Oraya gitmeden önce ben arada e, e, bu anlattıklarım örnek olması bakımından bir şey hatırladım. Dün bir programdaydık. E, biliyorsun Mustafa e, Namık Çankı diye bir meşhur felsefe öğretmenimiz ama aslında entelektüelimiz bir sözlük hazırladı, yazdı. Cumhuriyet döneminde Ellerde. 60'larda değil mi? Büyük felsefe lügatı. 3 yıl olarak bunu Recep Hoca... Recep Alp e, Alpyağıl çalıştı. Büyük bir emek. Verdi, yayınladı. Şimdi o... bu program üzerine konuşurken... E, şöyle bir şey çıktı ortaya. Yani... Türkiye'de... E, böyle bir sözlük var ama... A grubu... önemsemedi. Ben orada müdahale ettim. Dedim ki şöyle dedim. Türkiye'de hiçbir grup... Bu sözlüğü ciddiye almadı. Hiçbir grup ama. Niye? Bunun tek bir sebiği var. Çünkü aklı selim var o kitapta. İfrat ve tefrit yok. Belli bir pozisyon alışıyor. Hani biraz önce dedin ya. E, geçmiş var ama adam yenilenmek de istiyor. İslam metinlerini de kullanmış. İslam dünyasında üretilmiş felsefeyi Taş köpüz bile kullanmış. Kınıl zadeyi kullanmış. Efendim... Kadımir'i kullanmış, Gelembevi'yi kullanmış, Ahmet Cevdet Paşa'yı kullanmış ama öbür taraftan Berkson'u kullanmış, Descartes'i kullanmış, Kant'ı kullanmış. Yeri geldiğinde yeni bir teklif edilen kelimenin o felsefi terim için daha uygun olduğunu söylemiş. Yeri gelmiş, hayır, klasik Türkçe'de kullanılan kelime daha doğrudur demiş. Tamamen kendi yöntemine uygun tırnak içinde bilimsel bir yöntem uygulanmış. Taraf tutmamış yani. Onun için kimse, A grubu, B grubu, hiç kimse o sözlüğü ciddiye almadı ve takip etmedi. Kimseye yaranamadı. Üç ciltlik belki de yani Türk tarihinde nadir. Kutat kubilik gibi bir şey ya bu ya da Mahmud gibi. Çok güzel bir felsefe sözlü olmasına rağmen. İşte benim de tam şikayet ettiğim nokta bu. Herkes kendi pozisyonunu, politik, dini, felsefi, ideolojik tutumunu besleyecek, bilgi arıyor. Tahkim edecek. Onu sarsacak bilgiyle muhatap olmaktan kaçıyor. Herkes. E Tabii. Herkes derken haksızlık etmeyeceğim Türkiye'de çok aklı başında insanlar var ama çoğunluk böyle. Her küme. Diyelim. Her hani küme. Her yani olma işte böyle onun ne olur? Türk kültürünün cumhuriyette ürettiği önemli felsefe sözü işte bu kültürde bir karşılığı yok. Nerede hafıza? Bıraksan şimdi onun yazıtlarını. Mustafa Namık Çankı'nın büyük felsefe lügatının Türk hafızasında yeri yok yahu. Bu da tabi çok acı. Yine aynaya bakıp da sert eleştiri yapmaya dair bir şey. E yok işte bakın şeylerden bahsetmiyoruz. Fatih dönemi, Selçuk döneminden bahsetmiyoruz ya. Cumhuriyet gazetesi fasükülleri dağıtmış bir de üstelik yani o dönemde. Çünkü abisi ya da kardeşi o gazetede yazar o dönemde. İyi bir meşhur bir gazeteci. Yok yeri yok. Ya daha dün ve son derece orijinal bir çalışma. Büyük bir emek. Hiçbir karşılığı yok. İşte benim de kastettiğim bu zaten. Ee, böyle olunca e, siz o sözlükle de hesaplaşamıyorsunuz. Halbuki kabul etmek zorunda değilsiniz. Hesapla, yeni bir tane üret, karşısına geç. Yok sayarak iş yapıyorsun. Niye? Çünkü senin felsefi pozisyonun, ideolojik pozisyonunu, efendim dini pozisyonunu neyse politik pozisyonu o besliyor. Bu doğru mu, yanlış mı? Hiç eleştiriye tahammül etme. Soru sordurtma kendine. Sorudan kork. E tabi canım kimse, kendisi, herkes kendi fikrin özgürlüğü istiyor bu ülkede. Kimse fikrin özgürlüğü, fikir özgürlüğü peşinde değil yani. Geç onu. E, kastettiğim tam da bu işte benim. Yani Mustafa Namık Çankı'nın bu tecrübesi anlattıklarımın çok güzel bir özeti aslında. Ve çok yeni bir hadise bu. Acaba kendi tarihimizde, yakın tarihimizde nice böyle isimler var belirli alanlarda haberimiz bile yok. Çıkacak bir Recep Hoca da bunu bizim tekrar gündemimize getirecek. Eyvallah Recep Alp Yağıl Hoca'ya da... E... Emekleri için teşekkür ediyoruz Hakikaten gerçekten. Hakikaten yayıncılıktan çıktı. Onu da anmış olalım burada. Şimdi hocam e... vaktimiz de dar ama en azından biraz orada soruları çoğaltalım istiyorum. E... Neresi? Şurası. Evet bir hafıza, bir okuma yaptık, bir tespitte de bulunduk. Aynanın karşısında eleştirisini de yaptık. E... Ama şimdi çok somut olarak karşılaştığım ve merak ettiğim şey şu... Ben e, ait olduğum millette bir fert olarak ya da toplumun milleti olarak e, o hafıza mı e, canlı tutmak istiyorum, hı hı. hatırlamak istiyorum, hı hı. E, Önüme koyup karşılaşmak gerekirse o zaman e, eleştirip yıkıp yeniden eklemlemek istiyorum ona kendimi. E, bunun için nasıl yani e, bir yıkıma uğradık, kitaba uğradı hikaye mis? Artık bu saatten sonra mümkün değil de diyebilirsiniz bilmiyorum ama biz hep yıkımı uğrayarak geldik onu diyorum sana zaten yani yıkımı oramadık yıkımı uğrayarak. hep yıkarak ve kendimiz tüm Türk devletleri Türkler tarafından yıkılmıştır bu boşuna değil ya yani biz bunu yaptık yani onun için dediğim gibi buraya çok dikkat et bu bizim patternlarımız. yani örüntülerimiz davranış örüntülerimiz bunlar bunu belki oturup konuşmamız lazım bunun üzerine kafa yormamız lazım belki de var olmak tarzımız budur. Olabilir yani. Öbürü belki de bizi başka türlü davran belki bizi tarihten de kaldırabilir. Hmm. Yani onu bile düşünebiliriz. Ama bu son kırılmada bir sorun var. Şöyle, hani Yakın yaklaşık... olduğu için sana öyle geliyor. Yok hayır, şeyden, 100 yıl geçti yaklaşık ve e, e, hala motoru çalıştıramadık. yok Osmanlı'da öyle metinler var ki <gülüyor> benzer eleştirileri yapıyorlar. Osmanlıydı tabi Tabii. Hiç. Yani... Hmm. Öyle o kadar basit değil. Biz çok yakın olduğumuz için ve çok canlı olduğu için pek çok konuyu konuşuyoruz. Bir de belki, belki... çok siyasal başarıyı çok merkezde tutarak okuyoruz. O da olabilir. Tabii. olarak. Yani Geçen hafta söyledik ama tüm yani her şeye rağmen yenileşme hareketimiz çok başarısız değil. Varlığımızı idame ettiriyoruz en azından. Devletimizi idame ettiriyoruz. Kayıplarımızı çatışmaya mahal vermeden, belirli pozisyonlar oluşturmadan telafi etmenin imkanlarını aramamız lazım. Bunun ilk şartı ee, yani şart, yani şartlarından biri e, topraklarımızda ki hafıza kurumlarını çok ciddi şekilde korumak zorundayız. Asli vazifelerini elbette olduğu gibi e, ifade edemezsiniz. Darüşşifada hastane olma imkanı yok ama tutup orayı da düğün salonu yapmamamız lazım. Orayı büfeye çevirmememiz lazım. Bir kültür müzesi yaparsın. Bir kitap kafe yaparsın. Yani en yakın neyse Gidiyorsun A şehrine, Anadolu'nun ilk bilmem ne medresesi, kafe. Gidiyorsun başka bir yere bilmem ne. Yani bu hafıza kurumlarını ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve bunları görünür kılmak. Dikkat et, işgalci güçler bir yere gittiğinde yerle bir ederler. Niye? Bu hafıza kurumlarını. Senin kimliğini yok ediyor ya. Yerle bir etmek. Şimdi yerle bir etmiyorsun ama görünür kılmaktan. Onları kaldırıyorsun. O da farklı bir şekilde. Bu bir. İkincisi, bir milletin eğitimi, o milletin tarihsel tecrübesini uzantısı olmak zorundadır. Hmm. Anlam değer dünya. Bunu sağlamak zorundasın. Öyle Türkiye'de farklı okullar var. Farklı kimlikte insanlar yetişiyor bu okullarda. O benim hani ifade etmekten korktuğum iki ayrı millet besleyecek bir eğitim sistemimiz var. Tevhid tevhidit diye bir şey kalmadı. Ama bu tevhid-i tevhid tevhid tevhidi sağlayacak bir milletin tevhidi o milletin tarihsel tecrübesinden üretilir. Bunu sağlamamız gerekiyor. Milletin kahramanlara ihtiyacı var gençlerin. Bu kahramanları sadece askeri kahramanlar değil. Bilimde, sanatta, felsefede, mimaride o milletin tarihsel tecrübesini üretmen lazım. O e, tevhid İnsan... tevhidi bahsi e, farklı renkleri öldürmek olarak niye anlaşılmaz? Yok öyle değil bak şimdi... Kültür piramidiyeldir. Bunun üzerine defaatle konuştuk yazdık. Piramidiyeldir. Sen... On, e, ...üniversiteye kadar bir insana... ...kendi anlam, değer dünyanı vermekle yükümlüsün. Gayet doğal bu ya. Yani nasıl ki millet sen... Tabii, nasıl ki sen... E, ...kendi çocuğuna... ...kendi adetlerini, geleneklerini, geleneklerini aktarıyorsun... ...bir millet de... ...kendi nesline... ...o sürekliliği sağlamak için... E, ...Türk olmak ne demekse onu aktarır. Bu senin dediğin yukarıda olur. Üniversitelerde insanlar tartışır. Hocalar tartışsın. Her şeyi tartışsınlar. Biz işte tam tezde her şeyi belirlemeye kalkıyoruz. Yukarıyı da aşağıya da karma karışık oluyor. Entelektüeller tartışır. Düşünürler tartışır. Türk kelimesinde tartışır. İslam'ı da tartışır. Aşağıda tartışılmaz bunlar. Siz ortak aklı, ortak dili, ortak vicdanı, ortak anlam değer dünyasını, ortayı, ortanın metafiziği diye bir Kavramımız var. Yani şöyle, Yusuf hani ilk programlarda söyledik ya, biz Türkiye Cumhuriyeti devletin üzerine kurulduğu toprağı tartışma konusu yapar mıyız? Fiziki vatan bu. Evet. Koruruz bunu da. Ordu, ordu besliyoruz ya bunun için. Peki siyasal yapımızı, devletimizi tartışma konusu yapar mıyız? Niye zihni vatanımızı tartışma konusu yapıyoruz? Bizim bir zihni vatanımız var ya. İçinde yaşadığımız anlam değer dünyası bizim zihni kültürel ne dersen de ben zihni vatan diyorum. Başkası bir devir. O vatanı nasıl ben tartışma konusu yapayım? Ha onun içerisinde yetiştireceksin insanları sen. Ha ondan sonra o insanlar yukarıda doğru bir psikoloğu, bir sosyoloğu, bir filozofu, bir tarihçisi çok farklı şeyler söyleyecek. Ona da imkan vereceksin. Onu tartışma konusu yaptığın zaman zaten geriye doğru... Fiziki vatanını, fiziki devletini de tartışma konusu. Yapıyorsun zaten. Yapıyorsun. Hayır, onu savunacak gibi. insan bulamayacaksın ki. Hmm. Niye savunsun ki adam yani? Anlatabilir misin? Onu savunacak insan bulamayacaksın. Onun için ölmeye hazır insan bulamayacaksın ki. O, bu, bu elektromanyetiktir. Bakın bunu böyle hemen göremezsin. Bu elektromanyetik görünmeyen hidden variable dediğimiz yani gizli değişkenler var bunu. Bu aşağıdan bizi tutan e, bizim Görmediğiniz, davranışlarımızda, konuşmalarımızda e, ortaya çıkan bir e, yapı var. O elektromanyetik bir alan o. O alan ortadan kalktığı zaman milleti tutamazsın. askeri güçle de tutamazsın. Politik güçle de tutamazsın. ekonomik güçle de tutamazsın. Ortada bir millet kalmaz. Kalmaz çünkü. Şimdi bu Amerika'da da böyle de merak etme yani. Her yerde bu böyledir. Orada Amerikan kimliğini, Amerikan yaşam tarzını bir arada tutan elektromanyetik alan var. Onu nasıl refleks verdiklerini görüyorsun. İçeriden bir problem olduğunda da refleks veriyorlar. Oraya karşı bir hücum oluyor. E tabi. Şey. Gayet Üç Şu sürekliği nasıl sağlayacaksın? Tam da kastettiğim bu. Ve tüm bu elektromanyetik alan içerisinde sen diğer faaliyetlerini yapıyorsun. Türk şiiri diyorsun. Türk şiirine Türk şiiri demeyi mümkün kılan bir ortak payda yok mu ya? İngilizce yazı bana Türk şiiri diyebilir misin? Diyemezsin. Onun gibi bir şey bu yani. Türkçe'ye Türkçe dememizi mümkün kılan... Farklı ağızlar var, farklı lehçeler var, farklı argosu var. Ama neticede sen ona Türk dili demeye devam ediyorsun. Türkçedir bu diyorsun. Belirli bir süreklilik, o örüntü orada durduğu için. E, bu minnet için de geçerli canım. Bu şeyde bunun uzantısı zaten hocam. Mesela Türk şiiri ya da Türk edebiyatı demeyi reddedip, Türkçe edebiyat ısrarla Türkçe şiir e, diyen çevrelerin, Fark etmiyor. O ideolojik o. şeyler. Türkçe edebiyatla Türk edebiyatı hiçbir bir fark yok. Türk kendini Türkçe ifade eder. O kadar basittir ya bu. Bir konteks yapılması için söylemiyorum ama hani oradaki kast edilen bu durumu bir düşünce... Türkiye'deki ideolojik yapılarla alakalı. Onu biliyoruz Ama kast ettikleri tam olarak o fiziki yapının ya da zihni vatanın tartılmaya çarşılacak bir konu haline dönüştürülmesi çabası. Tam dediğinizi. E, tabi yani. doğru. Tabi tabi. Yani Türkçe bayrak kadar önemlidir vatan kadar önemlidir. Bunlar birbirinden ayrılacak yapılar değil. Ee, sen Türkçe ile oynamaya başladığın an değerleri de elden çıkar. Olur mu öyle şey? Hmm. Türkçe bizim e, yani öyle basit anlamıyla e, bir, bir dilimiz değil ya. Bizim tüm e, anlam evet, değer diyorsun. dünyamızı ifade ettiğimiz varlık koşullarımızdan bir tanesi. Olur mu öyle şey? Ve onunla her oynadığında travmatik sonuçlar ortaya çıkıyor. Semantik travma dedik ya geçen e, bir konuşmamızda. Anlam değer dünyamda kaymaların neden olur? Onun için e, dil basit, yani kelime, kavram e, öyle çok basit hadiseler değildir. Şimdi dil nedir? Dil varlığın evidir diyorsun ama evini varlık orada durmuyor ki ya. Dili öyle bir hale getiriyorsun ki e, yıka, parçalay, kirlete, e, varlık kaçar oradan. Ya da dil varlığın evidir dendiğinde dil olarak Almanca'yı. Anlayar. Yok. Ben bu cümleyi <gülüyor> e, siz kabul etmiyorsunuz. yani mutlak anlamıyla kabul etmiyorum. Ee, ben niyesin Niye de sorayım hani bağlam değişikliği. Dil ama. varlığın bir ifadesidir. Çünkü biz varlığı çok farklı şekilde ifade edebiliriz. Şuhudi olarak da ifade edebilirsin. El hikmetül meşkute anhadiyye bir tabirimiz var bizim biliyorsun. Susarak da sen varlık hakkında konuşursun. Ee, ben kendi Heidegger'in bilemeyeceği bir şey yani Haydager doğru mu anlatılıyor? Ondan da çok emin değilim de. Haydager'in de kendine göre evreleri var. Yani biz, ben kendi kültür kodlarımdan bakıyorum meseleye. Dil sadece bir ifade aracıdır. Günlük dili şey, resim de bildirilir, müzik de bildirilir. Bazen susmak da bir dildir. Eğer o anlamda dili kullanıyorsak evet varlığın evidir. Ama yani Yalına kat e, dil kastediyorsak, bildirişim anlamında dili kastediyorsak Vallahi. bu sadece bir ifade aracı olarak kalır. Eyvallah. Hocam devam edebiliriz şey e, eğitim e, meselesini. Yani, yani onu diyordum. Bir e, bizim e, nedir bir belirli maddeler sayıyorduk. Hı hı. E, kahramanlar da çok önemli. Özellikle genç neslin e, örnek alacağı. Sen orada şey dedin hani bu tartışma olmayacak mı? Aşağıda fazla tartışma Kimlik organik bir şeydir. Onu siz aktarırsınız. Sonra bu tartılır demiştik hatırlarsan. Dolayısıyla eğitimi buna göre dizayn etmek lazım. Türk eğitimi... ...anlam değer dünyası açısından... ...kendi tarihsel tecrübesinin bir uzantısı olmalıdır. Bu şu demek değil. Milli coğrafya okutalım. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Mesele bu değil ya. Bu kadar, bu kadar mekanik bir şeyden bahsetmiyorum yani ben. Bizim davranışlarımıza... ...düşünüşlerimizde, e, reflekslerimizde sinen... ...yetiştiriyoruz. Evet. Örnek verdik değil mi? Yani... E, ...herhangi bir örnek verme durumunda Tarzan örnek veriyor, Robin Hood örnek veriyor, Haydi örnek veriyor dedik hatırlarsan. E, o insanların çoğu milli coğrafya okudular canım, milli tarih okudular. Bir şey çıkmadı ama yani. Hmm. Bu tek başına böyle mekanik bir şey değil, bunu anlamak lazım. Peki bugünkü dünyada hocam, yani şöyle... Ee, Avrupa, Amerika... E... Emin ol herkes öyle yetiştiriyor çocuklarını. Biz Yahudi diyeyim bir devasa bir baskı var hocam çok Olsun. büyük bir baskı var. Bu sadece sana yok ki. Onun dışında nasıl? Herkes birbirine baskı yapıyor. Ama zaten herkes o baskının altında yetişiyor. Tamam bak bunun, Bütün bu, dünya bunun tek... farkında olman bile senin yetişme tarzının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor gayet doğal bu. Bak Avusturya'ya gittiğimde ben e, Viyana askeri müzesini geziyorum. E, ben Almanca bilmiyorum gençler bana mütercimlik yapıyorlar. Biliyorsun Viyana bozgunundan sonra Osmanlı askeri ordusundan aldıklarını orada sergiliyorlar. Mezzufonlu Kara Mustafa çadırı orada. Orada bak anaokulu, ilkokul demiyorum. Ortaokul diye anaokulu çocuklarını oturtmuşlar. Onlara olayı anlatıyor öğretmen. Bizim gençler de bana tercüme ediyorlar. Kimliğini oradan üretiyor. Onun için bir kimlik meselesi. İyi mi kötü mü ayrı bir konu. Ama bunu yapıyor adam. Ta 1683'teki olayı... Avusturya kimliğinin inşa edici bir unsur olarak o anaokulundaki çocukları anlatıyor. Bu medeniydi, hani medeniydi bu adam? Bunu niye unutmuyor? Yani İngiliz unutuyor mu tarihini? Şimdi ben bir yerde dedim ki Türkiye'nin geleceği üzerine konuşmak için e, Türk milletinin tarihsel tecrübesini bilmek lazım. Bunu öyle yanlış yorumlanlar ki. Yani sen bir İngiliz'e desen ki ben İngiliz Edebiyatı üzerine konuşmak istiyorum. İngiliz geleceği ne olacak. İngiliz Edebiyatı'nı biliyor musun sonra diyecek? Değil mi? Bilmeden konuşulur mu ya? Anlamıyorum ya sen bu, bu bu sadece Türkiye için değil ki Pakistan üzerine konuşmak istiyorsun Pakistan'ın tarihsel tecrübesini bileceksin. Bilmiyorsan saçmalarsın işte. Yani oranın antropolojisini, kültürünü bildikleri için zaten onları çok güzel parçalayıp yönlendiriyorlar. Ötede böyle de patlayan bombaları merak etme orada yerli ahali yapmıyor yani. Bir ülkeyi, bir ülkedeki insanları birbirine düşürmek için farklı grupların hassasiyetlerini biraz kaşı kontrolden çıkar zaten. Yani bu işleri yapan insanlar sadece askeri güçlerini kullanmıyorlar. Antropolojik bilgilerini, psikolojik bilgilerini, o toplumla ilgili bilgilerini çok iyi kullanıyorlar. Askeri stratejinin bir parçası bu zaten. Anlatabiliyor musun? Bizi de çok iyi biliyorlar merak etme. Ben hep şeyi örnek veriyorum. E, John Stuart Mill'in sözünü. Düşmanını elinde tutabilmek için düşmanını kendisinden iyi bileceksin. E, bunu yaptı İngilizler yani. Bu Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ben hiçbir zaman başka milletleri lanet okuyarak bilgi üretileceğini düşünen biri değilim. Herkes görevini yapar. Yani şeytana hakaret ederek, şeytana tahkir ederek şeytanla hesaplaşamazsın. Şeytan ne yapacak. Onun vazifesi o ya. Hani tasavvufta hep şeytanı örnek gösterirler müritlere. Niye? İşini ke kemal mertebesinde yapıyor. En iyi şekilde yapıyor. Hakkını veriyor yani. İşinin hakkını vereceksin. İngilizce, Amerikalısı efendim şusu busu işini yapıyor. Buradan bakıp onlara hakaret ederek bir şey çözemezsin. Adamın vazifesi Herkes işini yapıyor. Sen de işini yapacaksın. İşini yapmazsan onların maskarasına, onların oyuncağına dönüşürsün. Bu, bu bu böyledir ve böyle oluyor zaten. Bilgiye kayıtsız kalamayız. Her konudaki bilgi ama. Yani bu bilgiyle, kozmolojik ile efendim e, atom altı, fizik bilgisi, nük nükleer bilgi, kuantum bilgisi değil. Her şey bilgidir. Hz. Ali'nin ifadesiyle insan eşittir, bilgidir. Her şey bilgidir. Bilgiye kayıtsız kaldığımız zaman, İşimiz yaş. Ee, en basit e, insan ilişkisinden en karmaşık devlet ilişkisine kadar her şey bilgiyle yürür. O bilgiyi yakalamak zorundasın. İlla çağımızı yakalamak istiyorsa yakalamamız gereken bilginin kendisidir zaten. Bu bilginin bir de tarihsel arka planı var, tecrübesi var. Onunla irtibatını irtibatları kuracaksın. Mesele bu. Tarihsel kimliğini e, vaktimiz bitiyor diye hocam. Ya bu ee... ne kadar çabuk geçiyor. Biz bunu 3 saate mi çıkarsak bu programı. Konuşalım hocam. 3 <gülüyor> saat de yetmeyeceği için. O zaman 4.5 saate çıkardım. Şey yok. Tarihsel Türk kimliğini o zaman bu anlamıyla muhafaza edecek O Türk karakterini millet açısından. E, Yine bilgi bak. Bilgi ama organizasyon e, bağlamında e, siyasi askeri yapısı. Devlet. Tabii devlet eğitim. Başka türlü olmaz. Aile toplu ya bu tamamen milletçe vereceğimiz bu kararsında. Yani bu senin benim tek başıma yapacağımız bir iş değil. Hmm. Rahmetli Teoman hocanın bu tür konuları konuştuğumuz zaman hani ona da bir atıf yapmış olalım. En son söylediği cümle odur. Bir milletin eğitim sistemi, öğretim sistemi bu şekilde kurulmazsa bizimki sadece lokal birer temenni olarak kalır. Mahalli birer temenni olarak kalır. Ya Ama burada tekrar ediyorum basit anlamıyla mekanik bir eğitimden bahsetmiyoruz ya. Onu söyleyeyim yani. Bir ruh hocam belki bunu zor ıı, evet. kılan şey de bu. Yani hadi deyince yönetmelik de falan böyle yukarıdan takım atmanıyla çözülecek bir şey değil. değil tabii. Zor kılan da bu bir tarafıyla. Bütün o, o dediğimiz gibi o hafıza kurumları, onun eğitim, öğretim sistemi. Yani senin e, görünür olan tarihsel tecrübeni şu andaki hayatında görünür kılmak her açıdan. Hmm. Ve o görünür kılarken de onu yenilemek. Gayet doğal bir şey bu. ya Bu yapılır yani ve yapıldı da. Hocam vaktimiz bitiyor da. Son şeyi sormuş olayım. Şimdi bilginin peşinde olmamız gerekiyor. Kayıtsız kalmamamız gerekiyor dediniz ya. Bugünkü gene miladi 2021'in sonundaki dünya bilginin peşinde olacağız. Bilgiyi neresi üretiyorsa. Öyle bunu yaparken Mecbursun. E, yine kendi tarihsel tecrübenin e, dikkate almaksızın e, bir şey kurulabilir mi ilişki rabıta? Sağlıklı olur mu ya da mümkün? Olur. Şöyle olur. Yani Dede Efendi'yi bilmeden Mozart Dinlersin, Beethoven dinlersin. Bir süre sonra da oradan olursun işte. Hmm. Bir kere ne? Hani hatırlarsan bir örnek anlatmıştım bir Türk profesörün Almanya'da e, Gadamer'le olan ilişkisi. Hangi kitabı okuyorsun dediğinde de Hegel okuyorum. Ben sana hangi kitabı okuyorsun demedim. Çünkü bir insan ancak kendi kültürünü okur demişti ya hatırlarsan. Bu buna benziyor bu. Biz şey zannediyoruz e, hiç tamamen boş olduğumuz zaman. ...her türlü milli değerden boş olduğumuz zaman orayı çok iyi idrak edeceğimizi zannediyoruz. Harbi boş kafa ne anlar ki yani sen... ...Mozart'tan ne anlayacaksın ki Beethoven'ın Pigme kabilesi gibi kalırsın orada işte. Kendin... Müzik hassasiyetin, duyarlılığın... Ha şu da yanlış bir şey. Türk musikisi, Türk sanat müziği adı... ...başka müzik tanımam, Mozart dinlemem... Onu... ...o da başka bir şey ifrat ve tefrit meselesi ama... Beethoven'dan zevk almanın tek yolu var. Dedefendi'den zevk almak. Sağlıklı bir şekilde. Tabii, Fuzuli'den ne kadar zevk alıyorsan Shakespeare'den o kadar zevk alırsın. Kendin kalarak böyle. Türü, aynen bu dalası gibi bakarsan adama. Ya da başka Ve bir süre, bir süre sonra var. ondan olursun. Bu ister kontrolsüz bir şekilde bile olur bu. Eyvallah hocam. Vaktimizin bittiğini söylüyorlar. Nihayete nihayet erdiredik gene. İlk İkinci soruya böyle hafif yaklaştık ama. Her geçen gün biraz daha... <gülüyor> büyük, bir, büyük bir başarı gözdeniyoruz. <gülüyor> Oluyor. Ee, efendim biz soruların peşinde... Ama bu peşinde... birle iki arası sonsuzca gider ya doldurulamaz bir türlü evet. süreksinicilik ona benzedi. Evet. Yaklaşıyoruz. Soruların peşinde de modern Türk düşüncesinin kodlarını... En üst çerçevede konuşmaya çalıştık özellikle Türk zihniyetin analizini, Türk aklının eleştirisini zeminine işaret ettik. İşaret evet. ettik. Husus sen hafıza ve aktarım sorununu iş Hocamız biraz da sert olarak. Ölemez mi? sert miydi? bir öz eleştiri. Sert yani, mi yaptık bunu? E, sertti ve bence Yok, hani baba anne zaten. yumuşaklığıyla yaptık canım yani. Ee, eyvallah. Evet. Yani. Başka türlü olmaz dediğinizde evet, söylüyorum. Evet. O anlamda sert. Yanlış anlaşılmasın. Yapmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta cumartesi aynı saatte 22'de burada kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Eyvallah. İyi akşamlar.